Oh yeah. çek Dayanat. Bugün 13 Şubat Pazartesi, Yıl 2023, Ay 2, Gün 44, Kasım 98 1444 Hicri, Recep 22, 1438 Rumi, Ocak 31 Fırtına Soğuk Günün Tarihi 390 yıl önce bugün 13 Şubat 1633'te ünlü OST Astronom Galileo, Engizisyon'da hesap vermek için Roma'ya geldi. 78 yıl önce bugünse yani 13 Şubat 1945'te Almanya 2. Dünya Harbi'ni kaybetmek üzereyken 3 gün süren ve 1250 İngiliz ve Amerikan ağır bombardıman uçağının katılımıyla Dresden şehrinin bombardımanı başlamış ve burada 30 binden fazla sivil insan ölmüştü. 2 yıl önce bugün 13 Şubat 2021'de 32 eser vermiş edebiyatçı Demir Özlü'yü Stockholm'da 86 yaşında kaybettik. Büyük saatli marif takvimi. Merhaba Herkes, Açık Radyo Burası 95.0 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Feryal Kabil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılış parçamız Fazıl Sayın Bestesi, Muhyiddin Abdal'ın sözleriyle insan insan idi. Puzzle Say birinci versiyon. İlk şarkılar Opus 5 1994. İkinci versiyon Opus 21 2006'da yapmıştı. Şarkısında da Muhyiddin Abdal'ın şiirinin birinci, ikinci ve altıncı kıtalarını kullanıyor. Burada orkestrasyon Fazıl Say, Cem Adrian etnik vokal, Güvenç Dağ Üstün bariton, Burcu Uyar koloratür soprano ve Selva Erdener de lirik soprano'ydu. Bunun bir parçanın bir bölümünü çalarak başladık size. Gündemimizde büyük bir deprem felaketi var. Onunla geniş çaplı. Ondan bahsederek bugünü geçireceğiz yani bu açık gazeteyi ama önceden vereceğimiz bazı haberler de var. Bugün UNESCO'nun Birleşmiş Milletlerin Kültür Organizasyonu'nun Dünya Radyo Günü olarak ilan ettiği gün 13 Şubat'ta kutlanıyor. 400 bir kutlama yapmamıza imkan ve ihtimal yok tabi. Ama şöyle bir bildirisi vardı 12 Ocak 2023'te verdiği UNESCO'nun ya da UNESCO'nun barışın zıt anlamlısı olarak savaş ülkeler veya bir ülke içindeki gruplar arasındaki silahlı çatışmayı ifade eder. Ancak aynı zamanda medya anlatılarının çatışması anlamına da gelebilir. Anlatı örneğin seçimlerin sert veya barışçıl gidişatına geri dönen mültecilerin kabul edilip edilmeyeceğini, milliyetçi coşkunun artması veya dizginlenmesine ağırlık vererek belirli bir bağlamda gerilimi tırmandırabilir ya da barış koşullarını sürdürebilir. Yani çok hayati bir rol oynamakta olduğunu, radyoların iletişimin en önemli ve en eski araçlarından biri olan radyoların hayati rol oynayacağını söylüyor. UNESCO Dünya Radyo Günü Mülasebetiyle yayınladığı bildirgede, radyo istasyonları kamuoyunu bilgilendirirken ve haber yaparken kamuoyunu şekillendirir ve ulusal ve uluslararası durumları ve karar alma süreçlerini etkileyebilecek bir anlatı oluşturur diyor. Yani çatışmayı körükleyebilir. Ancak gerçekte profesyonel radyo çatışmaları ve veya gerilimleri yatıştırır, bunların tırmanmasını önler. Veya uzlaşma ve yeniden yapılanma tartışmalarını kolaylaştırır. Uzak veya yakın gerilim bağlamlarında ilgili programlar ve bağımsız habercilik olup bitenler hakkında delil toplayarak vatandaşları bu konuda tarafsız ve gerçeğe dayalı bir şekilde bilgilendirerek neyin tehlikede olduğunu açıklayarak ve toplumdaki farklı gruplar arasında diyaloga aracılık ederek sürdürülebilir demokrasi ve iyi yönetişimin temelini oluşturur diyor. Bu nedenle de bağımsız radyoya destek, barış ve istikrarın önemli bir parçası olarak görülmeli. 2023 Dünya Radyo Günü'nde UNESCO bağımsız radyoya radyoyu çatışma önleme ve barış inşasının bir bileşeni olarak vurguluyor. Ve radyonun habercilik standartlarını ve kapasitesini artırmanın barışa yapılan bir yatırım olarak görülmesi gerektiğiyle bitiyor bildiri Radyonun topluma sunduğu hizmetlerin tarihinden de anlaşılmaktadır Destek bir sektör olarak radyoya acil durum finansman veya yapısal yardım yeterli mevzuat ve düzenlemenin teşviki Radyo çoğulculuğunun ve çeşitliliğinin teşviki Radyo bağımsızlığının korunması, karşılanabilir vergilerin veya genel mali uygulanabilirliğin kolaylaştırılması ve benzeri çeşitli şekillerde sağlanabilir diyor. Aksi takdirde diye bitiriyor. Radyonun kasıtlı veya kasıtsız olarak kırılgan yayın politikası, belirli liderliğe veya mülkiyete bağlılık, sansür, gözaltı, otosansür, Terörle mücadele yasaları ve organize suç yoluyla çatışma dinamiklerine katkıda bulunma riski vardır. Son cümle, bağımsız radyoya verilen desteğin artması onların barış için öneminin farkına varılarak yapılmalı ve şimdi gerçekleşmelidir, diyor UNESCO Dünya Radyo Günü münasebetiyle 13 Şubat'ta. Daha önceden yayınladı Radyo ve barış adlı bildirgesinde Evet şimdi biz de herhalde eğer bu büyük felaket yaşanmamış olsaydı özel bir yayın yapmayı umuyorduk 13 Şubat dünya Radyo gününde planlamıştık Evet evet barış yayıncılığı üzerine hem işte arşivden de sesler çıkaracaktık ama tabii ki depremle birlikte her şey değişti. Şimdi arşivden de sesler çıkarak maalesef 1999 depreminden bu yana neredeyse çeyrek yüzyıldır sürdürdüğümüz bu deprem felaketiyle mücadele konusunu sürdürmeye devam ediyoruz. Evet şimdi bir özet verelim. Son dakika haberleriyle öncelikle başlayalım. Antep'te de enkaz altından bir mucize gerçekleştirildi ve 170 saat sonra yıkılan binanın enkazında kalan 40 yaşındaki Sibel Kaya sağ olarak kurtarıldı, çıkarıldı. Afad Mahalle Afet Gönüllüleri, Güngören Belediyesi ve Türkiye Taş Kömürü kurumuna bağlı arama kurtarma ekipleri Yıkılan 5 katlı zamanlar apartmanının zemin katına ulaşmışlar. Ve zamana karşı hayat mücadelesi veren ekipler ulaştıkları Sibel Kaya'yı enkazdan 170 saat sonra sağ olarak çıkartmışlardı. Ambulansa alınan Can Kurtaran'a konan Kaya hastaneye kaldırılmış durumda. Bir de bebek kurtarıldı. 5 yaşında bir çocuk kurtarıldı. Onu da belirtmeliyiz. Ayrıca çok... Güzel kız diye kurtardılar. Kurtarma ekipleri. Böyle bir durum var. Şimdi bir özet yapalım. Türkiye ve Suriye'deki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bini aşmış durumda. Türkiye'de son verilen rakam ki 17 saatlik bir aradan sonra, 17 saat sonra ilk defa bir açıklama yapıldı mı? Tam bilemiyorum ama 29.605 ölüyle şimdiden 1999 Kocaeli depreminin iki katına yakın bir yere ulaşmış durumda. Evet, Ve... galiba yanlış hatırlamıyorsam Erzincan depremiyle geçmişti çok daha önce de Gölcük'ten önceki depremlerden bir tanesini onunla kıyaslıyorlar. O zaman da 30-32 bin civarıymış. Evet, onu, onu yakalamak üzere. Onu yakalamak ve maalesef Kocaeli'nin evet. de iki katına yakın bir yere doğru hızla ilerliyor. Yani resmi raporlara göre, kayıtlara göre 1999 Kocaeli depreminde Gölcük ya da 17.480 ölüm verilmişti ki bunun Oldukça az sayıda verildiği yolunda çok sayıda habere rastladık. 23.781 yaralanma vakası da vardı. Şimdi bu yetkililerin ve deprem müdahale ekiplerinin söyledikleri rakama bakılacak olursa Türkiye'de son rakam 29.605 olarak veriliyor. Bir de buna Türkiye Suriye'dekileri Katarsak ki iki yerde birden olduğu Türkiye'nin güney ve güneydoğu illerinde ama aynı zamanda Suriye'nin de kuzeybatısındaki isyancı bölgede meydana geldi ve orada da 3574 son rakam olarak böyle görünüyor elinde toplamda 33.000'i aşmış durumda Hatay'da da Antakya'da da bir bebek kurtarıldı dediğimiz gibi 6 Şubat'taki iki büyük depremin sonrasında 2103 artçı deprem meydana gelmiş. Bu arada da Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay 10 ilde yıkılan binalarda sorumluluğu olan 131 kişiyi tespit ettiklerini ve bunlardan birinin de tutuklandığını söylemişti. Artıyor galiba sayı değil mi? Üç, üçe evet 3'e çıktı, evet, çıktı o da. Evet Suriye'deki duruma yani büyük bir kaos durumundan bahsediyor bölgeye son derece ciddi ve hızlı bir şekilde sivil toplumun kendisi müdahale etti devletin geç kaldığı durumlarda onlardan çeşitli internet sitelerinden de görülen bilgiler o ki son derece ciddi bir şokun yerini artık kuşku, şüphe ve öfkenin yer aldığını gösteren çok sayıda habere rastlıyoruz. Evet zaten hükümet yetkililerinden de böyle eleştiri diyebileceğimiz açıklamalar da geliyor. Dün yarım saatliğine girme fırsatı bulduğumuzda depremle ilgili güncel haberler verme imkanı bulduğumuzda da söylemiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi bu. Bu bu açıklama maalesef depremzedelere müdahaleleri hızlı bir şekilde ulaştıramadığımız bir gerçektir şeklinde ya yani herhalde itiraf diyebileceğimiz ya da öz diyebileceğimiz bir cümle e, kurmuş oldu. E, hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15 er bin lira verme hazırlığı yaptıklarını söylemişti. Dün akşam geç bir saatte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da açıklamada bulundu. Afad'ın 7.300 personelinin bulunduğunu Söyledi Soylu. Sadece 7300 personel, personelimiz var. Bir kurtarma ekibi değildir Afet Bir koordinasyon kuruludur. Ee, evet. Dedi eleştirilere böyle e, yanıt vermiş. Zaten koordinasyonsuzluk aslında eleştirisi geliyordu. Ee, ama bu, Afet bir koordinasyon e, ekibidir. Bizim bütün e, gelecek diğer ekiplere ihtiyacımız var. Dedi yani. E, AFİŞ'in... Andır'ın, Göks'ün ve Ekinözünde enkaz kaldırma çalışmalarının bittiğini açıkladı. Burada bütün enkazlara ulaştık, hepsi bitti e, diyor. E, depremin ilk günü Kahramanmaraş'taki bütün marketlerin polis zoruyla açtırıldığını ve vatandaşları ürünlerin dağıtıldığını da e, söyledi. Fakat elinizde ne kadar malzeme varsa gönderin AFAD'ı diyor. Çünkü bu çok uzun soluklu bir ee, mücadele olacak dedi. En az bir yıl boyunca e, depremzedelere bakmamız gerekecek. O yüzden yardımları devam edin e, dedi. E, yaşadığımız tek güvenlik sorunu yağmacılık değil yalancılıktır diye de bir açıklaması oldu. Evet çok son derece yetersiz bulduğumu söylemeliyim bu açıklamaları. Yani mesela şimdi çok genel olarak uluslararası basındaki medyadaki haberlere de kısacık bir şekilde göz atacak olursak mesela Guardian'da dünkü Guardian'da Deniz Barış Narlı, Ruth, Ruth Michaelson ve Lorenzo Tondo'nun Adana'dan yaptıkları bir yayında milyonlarca insanın Türkiye'de ve Suriye'de depremden sonra milyon sayıları milyonları bulacak. insanların yerinden yurdundan oldukları var. yani bu geçiştirilebilecek hiçbir şekilde tamir edilmesi öyle günlük bir vaka olarak sunulabilecek bir şey gibi gözükmüyor. Yani 7 onda 8 ve 7 onda altı büyüklüğünde, Magnitüdünde iki depremin güney ve güneydoğu illerini Türkiye'nin ve aynı zamanda Suriye'nin de kuzeyindeki yerleri vurdu. Ve yüz binlerce insan açıkta uyuyor ve sıfırın altı bulan derecelerde soğuklarda yatıyorlar. Son derece vahim bir durum olmaya devam ediyor yani de şeyde T24'ten de oradan yerinden yapılan bölgede ki anlatılara göre deprem bölgelerinde deprem bölgelerinde şok yerini kuşkuya şüpheye ve öfkeye bırakıyor diye ve yani sorduğunuz sorunun manasızlık deryasına düştüğünü hissediyorsunuz İskenderun'da sanki hiçbir şey duymak istemiyor gibiler gazetecilere gazetecilere sesimizi duyurun diyecek mecelleri bile yok ya da inançları kalmamış diyor Candan Yıldız oradan bildirdiği raporda kısaca özetleyebilir, sadece başlık verebiliyoruz vaktimiz yok öte yandan tabi Suriye'de mutlaka bakmak gerekiyor Suriye'de de muazzam bir yıkımın devam ettiğini orada da BBC'nin Orta Doğu muhabiri Kuzey Suriye'den bildiriyor Quentin Somerville Suriye'de yıkım çadır yok yardım yok hiçbir şey yok diyor Suriye tarafındaki çadırlar Suriye ve Türkiye arasındaki sınır duvarına o kadar yakın ki neredeyse duvara dokunacaklar gibi diyor sınırda duvar var biliyorsunuz Suriye tarafındaki çadırlarda yaşayanlar Ülkede 10 yılı aşan iç savaş nedeniyle evlerini kaybedenler de depremden sağ kurtulanlar da olabilir. Suriye'de felaketler üst üste geldi diye anlatıyor. ve Kişisel mülakatlar yapmış röportajda diyebiliriz. 13 yaşındaki oğlu Ala'yı bul bulmak için verilen çabaları anlatınca gözyaşlarını tutamayan Ebu Ala var. Bir bütün gün kazmaya devam ettik. Allah o adamlara güç versin çocuğumu çıkartmak için binbir güçlük çektiler diyor. Ve bu hala sonra da oğlunun cesedini ablasının yanında toprağa vermiş. Böyle bir durumdan var. Öte yandan Türkiye'de... Dün aslında, özür dilerim, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk... Türk... Öyleymiş ismi Folker Türk Suriye'ye acil ateşkes çağrısı yaptı bölgede çünkü çatışmalar da yaşanıyor ama büyük bir felaket yaşanmakta olduğu için acil ateşkes çağrısı yaptı Birleşmiş Milletler bütün taraflara ayrıca Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ise Suriye temsilcisi ise 5 milyondan fazla kişinin depremden sonra evsiz kalmış olabileceğini açıkladı 5 Suriye'de. milyon insandan evet. bahsediyor sadece Suriye'de yani bu zaten böyle... savaş sebebiyle 7 milyon kadar kişi yerinden yurdundan olmuştu bir 5 milyonda da sadece depremden dolayı tekrar evsiz kalmış olabilir deniyor Evet Türkiye'de de e, bizzat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fatih Oktay'ın söylediğine göre bir milyondan fazla insan şu anda çadır kentlerde yaşamaya çalışıyor. Ve eksi dokuza kadar düşen de soğuk yani hava şartlarından bahsediyoruz. E, çok e, bayağı ağır bir durumda kaldığımızı söylemek için daha ne kadar ne kelimeler kullanacağımızı e, bilemiyorum. Ama şeyden de bahsetmekte yarar var. Bu Alman ekiplerin açıklaması bir rakam verelim. Nedir ihtimaller? Şimdi Diken'den bir haber var. Diken internet gazetesinden. Alman Risk Analiz Merkezi Risk Layer'a göre Kahramanmaraş merkezli depremlerde Can kaybının 90 bine kadar çıkabileceği söyleniyor. Şu anda 30 bini bulmamış durumda Türkiye açısından. Aa, söylüyor, yanılmıyorsam. Ee, Suriyeyi hesaba katmamış mı? Bir bakmam lazım. Ama haber şöyle: Risklere göre Kahramanmaraş merkezli depremlerde en kötü ihtimalle can kaybı 90 bine çıkabilir. Ve yani şu an evet Türkiye ile ilgiliymiş sadece 29.605 kişinin hayatını kaybettiği resmi rakamı da veriyor ve Twitter hesabı üzerinden Türkiye'deki depremleri 2008'de Çin'in Sichuan bölgesinde meydana gelen 7 onda dokuzluk depremle aynı seviyede değerlendirmiş buradan hareketle can kaybı sayısını 75.000 ila 90.000 olarak tahmin ediliyor. En kötü en kötümser tahmin 90.000 olacak. İyimser tahmini ise 52.000 can bu şimdikinin çok üstünde bir rakam. Resmi verilere göre Çin'deki Sichuan depreminde 87.587 kişi hayatını kaybetmiş. 18.392 kayıp bildirilmişti. Yaklaşık 50 bin şirketi temsil eden Türk Konfed'in 1999 depremi verilerini kullanarak yaptığı hesaplamaya göre ise Maraş depremlerinde ölü sayısı 72 bin kadar çıkabilir. Böyle bir rapor var ve bir de yalnız can kaybı değil bir de mal kaybından bahsediyor. Ekonomik kayıptan. Bu rapora göre Türk Konfed'in raporuna göre deprem 84,1 milyar dolarlık hasara yol açacak diyor Türkiye için. Bu ıı, hesap edilirse milli gelirin yaklaşık 10.5'ına yakını. Yani 2021'de Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası 806,8 milyar dolara yani 807 milyar dolara yakın hesaplanmıştı. Ona baktık ve %10'dan fazlasına yol açabilir diye büyük bir ekonomik felaketten de bahsetmemiz söz konusu olabilir. Öte yandan da yağmacı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan bir şüphelinin karakolda öldüğü haberi de var. Son dakikada verilen bir haber. 13 Şubat pazartesi bugün güncellenmiş saat 2.53 itibariyle duvar, gazete duvardan Can Bursal'ın bildirdiği Büyük yıkımın yaşandığı kentlerden biri olan Hatay'da, Antakya'da depremden bir gün sonra depremlerden bir tekel bayinde hırsızlık yaptıkları iddia edilen bazı kişiler yakalanmış. Şüpheliler verdikleri ifadelerde yanlarında başka şahısların da olduğunu ileri sürdü diyor. Ve hırsızlık yaptıkları öne sürülen iki kişi evlerinde Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Büyük burç köyündeki evlerinde 15 Şubat'ta gözaltına alınmışlar. Bugün 13 Şubat karakolda darp iddiaları var ve sonuç olarak çeşitli suçlamalarla gözaltan alınan ve iki kardeş Ahmet Güreşçi ve Sabri Güreşçi randarma karakolunda darp edildikleri iddia edilmiş onlardan Ahmet Güreşçi fenalaşmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş. Sabil Buna tabi işte. sadece darp dememek lazım. Bayağı işkenceden e, söz ediyoruz. Evet, yani evet. De çok ağır işkenceden söz ediyoruz. Sosyal medyada e, birden fazla e, böyle görüntü var. Çeşitli ülkücü gruplar da var. Kendilerince güvenlik tedbirleri alıyorlar. E, elinde bir şey taşıyan insan gördüklerinde Yağmacıoğlu'na e, yağmacı karar veriyorlar ve infaz ediyorlar. Yani infaz dediğim cezasını kesiyorlar orada. E, i̇şkence yapıyorlar ve bunları videoları çekip Paylaşıyorlar. Son derece tehlikeli e, gelişmeler vardı bu evet. şekilde. Yani e, otopsi tutanağında da e, cam Bursalı Duvar Gazetesi'nden bildiriyor gazete duvarda e, tutanakta Ahmet Güreşçi'nin yağma sırasında vatandaşlar tarafından darp edildiği yakalandığı sırada jandarmaya direndiği ve karakola götürüldüğünde de kafasını duvara vurdu öne sürülmüş kafasını duvara vurdu deniyor. Ve Kend kendi kafasını duvara evet, duvara vurmuş evet. ve saçlı deri altında sağ temporal bölgede 5 çarpı 4 santimetre sağ pariyetelde 2 çarpı 1 sol temporalde de 3 çarpı 2 santimetre böyle sürekli giden kanama alanları izlenmiş yaygın kanama kas grubunda anterior kısmında 5 çarpı 4'lü kanama izlendiği gibi raporlar var ve genelde Takip eden avukatlara da tehdit gelmiş. Ve onların yaptığı açıklama çağdaş hukukçular derneği avukat Ümit da gencecik bir çocuk devlet eliyle öldürüldü diye bir açıklama yapmış. Ayrıca dikenden Mesude Erşan imzalı haberde de deprem unutturmasın işkence ve nefret söylemi suçtur diyor. Doğruysa bu görüntülerdeki kişiler tespit edilmeli ve Cumhuriyet savcıları resen kendi başlarına harekete geçmelidir diyorlar. Yani Adıyaman'ın enkaz çalışmasına katılmak için giden 5 gönüllü genç şüpheli bulunup tırnak içinde işkence edilerek çırılçıplak şehir dışına atıldı diye de Mezopotamya Ajansı'ndan gelen haber vardı. Yani deprem felaketi içinde işkence suçu işlenen Ülke diyorlar, insan Hakları Derneği Eş Başkanı Öztürk, Türk Doğan'ın açıklaması var bu konuda. Eleştirenin kapısında polis beliriyor, işkencecilere neden kimse dokunmuyor diye de sorular var. Yani çok sayıda bu konuda Türkiye'den yazarların, düşünürlerin, akademisyenlerin ayrıntılı incelemeleri var. Edebiyatçıların da yazıları var. Hiçbirine yer bulabileceğimizden emin değilim bu sırada. Ama bunları belki başlıkları olarak verme imkanı bulacağız. Şey dışındaki dünyadan diğer haberlere de deprem dışındaki haberlere de belki 10-10.30 arasında yer verebilir miyiz bilemiyorum. Şimdi ama konuklarımız olacağı için burada bu noktada Durduralım. Bir ara verelim. Sonradan da e, konuğumuz olacak. Kimle konuşacağız? Özdeş. E, aradan sonra belli olacak Ömer Bey. Tamam. O zaman şimdi duyuru yapmayalım. Henüz ve bir araya geçelim. Açık gazte Evet Açık Radyo'dasınız. Açık Radyo'dayız hep birlikte. Burası 95.0 Açık Radyo. Açık Radyo.com.tr Şu anda bir bölgeden, deprem bölgelerinden bir bağlantımız var. Yakından tanıdığınız programcımız Tuğba Tekerek. Merhaba Tulba. Merhabalar. Günaydın. Günaydın, Günaydın. diyelim. 5-10 dakika kadar bölgedeki durumu konuşmak üzere sana bağlandık. Lütfen anlatır mısın? Ne, neredesin ve neler oluyor? Ben şu anda Gaziantep Havalimanı'ndayım. Burada çok ciddi bir yoğunluk ve biraz kaos durumu var. Hem işte buraları boşaltıp büyük şehirlerdeki yakınlarının yanına gitmek isteyenler ya da yurtlara, otellere yerleştirmek isteyenler burada ya da diğer işte kurtarma ekipleri, gazeteciler burada. E, ama asıl e, anlatmak istediğim şey benim e, bu son dönemde sosyal medyada ya da genel olarak medyada gördüğümüz Suriyelilerle e, ilgili haberler e, üzerine e, gözlemlerimi aktarmak istedim. E, islahiye'de, islahiye'de, Islahiye'de çok sayıda yani aslında tüm bölgedeki gibi Islahiye'de de Suriyeli göçmenler var ve onlarla konuşma imkanı buldum bölgedeyken. Öncelikle şunu söyleyeyim. Türkler arasında yani göçmen olmayanlar arasında Suriyelilere ilişkin olarak onlar bizim kardeşimiz, biz onların evine gidip geliyoruz diyenler var. Ama bir yandan da gerçekten hani gözyaşları içerisinde kendi yaşadığı depremi anlatırken ee, i̇şte şu enkazlarda da işte Suriyeliler e, işte e, kol kesiyormuş tak e, yüzü kalıyormuş e, diyenler de var. Yani böyle bir e, inanış e, özellikle Suriyelilerin yağma yaptığına hırsızlık yaptığına dair. E, Depremzediler arasında da yaygın bir e, kanaat var ve öfçe de var. Birisini gördüğümde o Suriyelilerin bulunduğu mahallede siz Suriyeli diye sordum. E, Allah'a şükür değilim. E, ben Türk'üm. E, dün gördük onları hırsızlık yaparken e, güzelce dövdük dedi. Yani gerçek miydi değil miydi bilmiyorum ama e, öfkeyi ya da yaklaşımı saldırganlığı göstermesi açısından e, bunu aktarıyorum. E, Suriyelilerle konuştuğumuzda ise şöyle bir durum var. E, mesela e, bir e, Türklere e, çadırlar verilirken kendilerine e, biz ben e, bugün günlerden pazar e, şimdi günleri de karıştırdım. Kendilerine dördüncü günde beşinci günde e, çadır verildiğini e, söylüyorlar mesela. Ve diyorlar ki yani haklılar ne yapalım e, orası burası onların vatanı bizim vatanımız değil. Türkler öncelik olacak tabii ki diye hani bunu boyunlarını bükerek e, karşılıyorlar. Benim konuştuğum kişi, iki kişi. E, en azından öyleydi. E, şunu aktardı. E, dedi ki işte deprem Suriyeli Türk tanımıyor ama sonraki yapılan e, şeylerde, uygulamalarda hani Suriyeli Türk e, farkı gözetildiğini görüyoruz dedi. E, kendileri ilk gün ee, işte enka şeyden, kendi evlerinden çıktıktan sonra e, diğer enkazlara yardım etmeye gitmişler. Ellerindeki sıyrıkları falan gösterdiler Oradaki taşları, betonları çıkartırken. İlk gün yardım etmişler diğer insanlara. Ama ikinci gün geldiğinde onlar enkazlardan uzaklaştırılmışlar. Hani hırsızlık yapabilecekleri e, düşüncesiyle. E, ve şey diyor dedi mesela. Yani orada insanlar bağırıyor yardım istiyor ve biz yardım etmek istiyoruz ama biz enkazlardan uzaklaştırıldık bu çok zoruma gitti dedi benim konuştuğum bir Suriyeli ve şunu da söylüyorlar bizim bu konularda deneyimimiz var diyorlar yani bizim bulunduğumuz yerler bombalandığında buralar enkaz altında olduğunda biz enkazlardan insan çıkarttık diyorlar. Ee, ve hani yardımlaşmanın dayanışmanın bir parçası olarak belli noktalarda dışarıya itildikleri için kendilerini e, kötü e, hissediyorlar. Ee, onun dışında şey de söyleyeyim, hani bu insanlar uzunca zaman çadırda yaşamışlar ya da sokaklarda yani çadırsız dışarıda yaşamışlar. Hani biz alışkınız diyorlar konuştuğum. 4-5 kişi bunu söyledi yani biz alışkınız biz bunları biliyoruz zaten. Hani ölüm bizi her yerde yakalayabilir e, diyorlar. E, birisi e, İstahiye'deki e, göçmen kampında kalıyormuş. E, orası şey yapılırken, tahliye edilirken, dağıtılırken kamp. E, yetkililer demiş ki çadırlarınızı alabilirsiniz yanınızda. Ve almışlar hani ne olur ne olmaz e, işte ev bulamayız. E, İstahlıyede de evler Suriyelilere daha yüksek fiyattan e, veriliyormuş, bayağı daha yüksek fiyattan. E, ve şimdi o çadırlarını, o çadırını şimdi kullanıyor Üzerinde UNICEF yazan çadırını. Yani Suriyeliler bunca acıdan, travmadan savaştan geçmişler, şimdi bir burada onları e, tekrar yaşıyorlar. E, şey, bir e, başkası şunu söyledi: Deprem sonrasında dışarıya çıktığımda. Hani enkazlara baktığımda hani bir akşam Suriye'deyken arkadaşlarımla, 11 arkadaşımla oturuyordum ve bombalanmıştı ve arkadaşlarım ölmüştü. O gün direkt aklıma geldi, hatırladım diye anlatıyor. Genel olarak şimdi hani hatırladıklarım ve söyleyebileceklerim böyle. Sizin sormak istediğiniz bir şeyler varsa onları da yanıtlayabilirim. Evet yani çok teşekkür ede şimdi mesela e, biz bugün şeye de bağlanmaya çalışacaktık e, sığınmacı hakları platformu üyesi Taha elgazi ama maalesef şarjı bitti herhalde <gülüyor> bağlantıyı sağlayamadık ama e, bir anete yaptığı değerlendirmede de senin anlattıklarının e, altını çizen noktalar söylemişti daha Bey. Yani depremin sonuçlarının çok yıkıcı olduğu alanda yaptığı incelemelerde de gördüğünü söylüyor. Olaya yıkımları onarmak açısından yaklaşmak gerektiğini belirtiyor ve diyor ki olayın ne kadar acı ve büyük olduğunu anlamıyoruz sanırım diyor. Deprem bölgesindeki duruma bakıyorum ve çok şaşırıyorum yapılan açıklamalar. Böylesi bir durumda Suriyelileri hedef almak nefret söyleminde bulunmak insani değil diyor. Yani burada bazı politikacılarında, Ümit Özdağ gibi siyasetçilerin de sözlerinin ardından saldırılar gerçekleştiğini de biliyoruz. Kim bu saldırganlar? Acılı insanlar birbirine saldırmıyor. Onlar aynı acıyı yaşıyor şu an. Zaten bunu düşünecek durumda değiller. Ama birileri olay çıkarmak istiyor demişti Biyanet'e. Bu olayda bile siyaset yapılıyor. Siyasi amaç uğruna Suriyeliler hedef gösteriliyor ve bu hiç insani değil demiş. Ne diyorsun bu yoruma? Ee, evet yani ortada büyük bir acı ve öfke var ve öfkenin Suriyelilere yöneldiği doğru. Ancak belki ben şu noktada farklı düşünüyorum. Demin de aktarmaya çalıştığım gibi hani depremi yaşayan insanlar birbirlerinin acılarını anlıyor kısmında. Dediğim gibi yani birbirlerine... Birisiyle konuşuyorsunuz işte enkazda kaybettiklerini söylüyor ama daha sonra da hemen ardından da işte Suriyelilerin yaptığı yap yağmadan ve hırsızlıktan e, bahsediyor. Yani bu sadece siyasetçi düzeyinde değil de halk düzeyinde de yaygın olarak böyle bir e, yaklaşım olduğunu görüyoruz maalesef. E, belli ki bölgede ısrarla bu e, aynı yalanlar hani hep diyoruz ya çok merkezi bir şekilde aslında işliyor şeyler. Bu kol kesiyorlar vesaire. Buna şahit olan yok ama her yer herkes bundan örneğin bahsediyor. Bunun tehlikeli sonuçlarını da e, son zamanlarda gördük. Bilmiyorum sen hiç e, denk geldin mi ama linç girişimleri başladı. Kendilerince yağmacılara ceza veren gruplar ortaya çıkmaya başladı. Çok ağır şiddet, işkence videoları dolaşıyor. Çekip bunu bir de paylaşıyorlar. Bakın cezalandırdık diye. En son bir sosyal medyada Üç kişiye yönelik böyle çok ciddi bir linç vardı. Öldüğü iddia ediyordu, ediliyordu bunların. Şimdi sabah saatlerinde gazete duvarda var bir kişinin e, bu şekilde hayatını kaybettiğine dair bir haber. E, yani yağmacı diye yakalıyor. Hem de bunların bir kısmı polis güçleri ya da e, başka e, kolluk kuvvetleri. Bir kısmı ise sıradan insanlar aslında. Böyle bir nefretin e, özellikle yağmacılar adı altında göçmenlere yöneltilmesi gibi tehlikeli bir gidişat var gibi duruyor. Evet e, yani hani şunu Evet bu siyaset tarafından e, dolaşıma sokulan söylem e, diyelim Hani halk arasında e, şey e, bir karşılık buluyor ama evet yani e, herkes e, benzer şeyler söylüyor ama hepsine sorduğumuz sorduğumda diyor ki işte şurada şu mahallede şu şunu yapmış Peki siz gördünüz mü diyorum görmedim ama yapmışlar e, diyor evet, mesela bu evet işte. e, Evet e, kesinlikle e, böyle bir durum var ve söylediğim gibi hani onların tırnak içinde cezalandırılması da artık çok meşru bir şey haline gelmiş durumda. Yani işte biz orada işte üç kişi birisini dövdük falan filan diye bu e, gayet rahat bir şekilde anlatılıyor ve normal bir şeymiş gibi görülüyor. E, evet Suriyelilerin tırnak içinde cezalandırılması meşrulaşmış durumda. Ben de kesinlikle katılıyorum çok derece tehlikeli bir durum var e, ve bu e, yani bu deprem e, işte iyice kuralların e, kuralsızlığın, hukuksuzun e, şey olduğu e, olduğu bir zeminde e, çok tehlikeli şeyler yaşanabilir e, diye düşünüyorum ben de. Evet. E, yani ben son ben bir cümle sarf ettiğim son olarak çıkmadan yayından yani UNESCO'nun Dünya Radyo Günü olarak ilan etti. 13 Ocak'tayız. Kutlayacak halimiz yok maalesef. Hiç. Ama e, UNESCO'nun bildirisinde de 12. Dünya Radyo Günü'nün teması e, radyo ve barıştı. Ve bu bağımsız radyoculuğun ve haberin doğru haberin ne kadar önemli olduğu çok çok büyük önem taşıyor yani radyo mesela bağımsız habercilik doğru haber çatışmayı körükleyebilir radyo böyle rol de oynayabilir ama gerçekte çatışmaları veya gerilimleri yatıştırır diyor yani çok önemli bir noktadayız toplumdaki farklı grup mesela neyi doğru tarafsız ve gerçeğe dayalı bir bilgi vererek sürekli neyin tehlikede olduğunu açıklayarak toplumdaki farklı gruplar arasındaki diyaloga aracılık ederek sürdürülebilir demokrasi ve iyi yönetişimin temelini oluşturur diyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz sayenizde de. Bence buna ufak bir bir bilgi daha ekleyeyim şimdi ıslahiyeden hatırladıklarımdan. Bu hani gerçek bilgiminin dolaşımına girmesine bir parça kattım olsun. Ee, şöyle bir şey de var mesela İstahiye'den ilginç bir not. Ee, e, İstahiye'de Suriyelerin yaşadığı yerler genellikle böyle bir ya da iki katlı e, daha şehrin çeperinde daha eski ve tırnak içinde kötü evler. Ee, ancak böyle merkezde üç yıl önce yapılmış, bir yıl önce yapılmış hatta aylar önce yapılmış böyle son derece e, lüks, böyle güzel görünümlü binalar çokmuş e, durumda e, biz e, şöyle bir şey söylendi bana bize hani çok çocuklu olduğumuz için ya da bizim oralarda yaşamamıza e, yaşamamız istenmediği için e, bize o apartmanlarda ev kiralanmıyordu dedi ve şimdi İsrail'deki göçmenlerin çoğunu da şimdi işte bu iki, bir iki katlı evlerde olduğu için e, kurtulabilmişler. E, bu da e, hayatın ilginç bir e, cilbeti olmuş. Diyelim. Evet çok önemli bu. Trajik ironi işte. Hep, yani, neyse devamını getirmeyelim. Okay. Çok teşekkürler Turba. Haberleşmeye devam etmek umuduyla diyelim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşürüz. Evet, Tuba Tekerekle programcı arkadaşımız Tuba Tekerekle, ıslahiye başta olmak üzere deprem bölgesindeki izlenimlerini bir, bir miktar paylaştık. Ee, daha El ile bağlantı kurulamadı sanıyorum. Ama e, kendisine şu anda ben bir yandan ulaşmaya çalışıyorum ama e, şu anda yanıt vermiyor. Bölgede çünkü bir yandan da orada iletişim sorunları olduğunu da biliyoruz. Evet biliyoruz ve maalesef iletişimin de ne kadar can alıcı bir önem taşıdığını ne kadar söylesek kaç kez tekrar etsek yeridir diyelim kendimizi tekrarlayalım. Öte yandan da şeyler de var değil mi yeni tutuklamalardan bahsediliyor. Bu çöken büyük binalar devasa binaların rezidansların. Gökdelenlerin müteahhitlerinden bir kısmı yakalanmaya, gözaltına alınmaya başladı. Biraz o konuda da bilgi verelim mi? Evet, yıkılan binaların müteahhitlerinin kaçmaya çalıştığına yönelik çok sayıda bilgi vardı ve tepki de vardı. Bir an önce yakalansınlar diye tespit edilmeye başlanmış bu hasarlı binaların müteahhitleri bir kısmı özellikle bu en son lüks Rönesans e, rezidans denilen e, yeni 2 yıl önce e, işte satışları yapılmış olan binalar da çökmüş bir site gibiydi. O yani rezidans dağılmış. 250 dairelik devasa bir rezidans yani Rönesans Evet. Onun, müte e, onun müteahhiti yurt dışına çıkmaya çalışırken mesela yakalandı. Ardından üç kişi daha yakalanıp benzer şekilde tutuklanmış. Evet, Mehmet Yaşar Coşkun adını taşıyor Rönesans Rezidansı müteahhitlerinden ve savcılıktaki ifadesinde neden yıkıldığını ben de bilmiyorum demiş. <gülüyor> Yapıların mevzuata tamamen uygun şekilde inşa edildiğini de savunmuş ama çok inandırıcı gelmiyor tabii çünkü çok yeni bina ve devasa bir yeni teknolojiyle yapıldığı iddia ediliyor. Dolayısıyla Mev, mev, mevzuata uygun şekilde inşa edildiğini savunmak çok kolay değil ama bilemeyiz tabi daha sonradan açığa çıkacaktır umudundayım öte evet. yandan Başka Dün, şey özür dilerim gazete duvarda ilginç bir haber vardı Hatay'da garip karar başlığıyla verilmişti ve Delil niteliği taşıyan belgelerin bulunduğu yapı denetim şube müdürlüğü binası için acil yıkım kararı alındı ee, haberi vardı ve yıkımı avukatlar engellemiş çünkü burada çok sayıda e, binanın e, denetim raporları var e, deniyor dolayısıyla bu, bu, bu evraklara ihtiyacımız var acil yıkım kararı alınmış bina hakkında ve dozerler girmiş binayı yıkmak için fakat Avukatlar müdahalede bulunmuşlar. Çağdaş hukukcular Derneği üyesi avukatlar müdahalede bulunmuş ve bazı hatta belge ortalağa saçılan belgeleri de toplamışlar. Böyle ilginçte bir haber vardı. Evet savunmaları da çok ilginçti aslında orada değil mi? Yani biz aslında bir merdiven altının merdiven başının yıkılmasını önleme birdenbire bir haber aldık diyorlar sorumlusu. Ve doğrudan doğruya onu önlemek için tedbir almak için binaya girdik diye. Ama evrakın çok sayıda evraktan başka bir şeyin olmadığı ortaya çıkıyor. Tek katlı çıkıyordu. bina bu arada. evet tekrar yani, bir binada. İçinde kimse yok. Niye acil yıkım? bilmiyoruz. Evet. Yani son derece e, tehlikeli ve Mes mesela çok özür dilerim. dayanan bir oyun yani. E, avukat Bedia Büyük Gebiz gazete duvara konuşmuş. Çok ilginç burada söyledikleri. Enkazla birlikte yok edilmek istenen dosyalar içinde yer alan kendi gördüğü bir evrakta avukat kendisi görmüş bir binadan alınan karat örneğinde basınç dayanımının 8 olduğu ancak bu değerin normalde en az 25 olması gerektiğini söylemiş. Evet çok bunu da takip edeceğiz. Bu arada bir bağlantımız oluyor herhalde. Emel kurmaya bağlanma evet. bağlandığımızı belirtiyor Feryal. Hemen ona bağlanalım. Merhabalar Emel Merhaba, Hanım. Ömer. Merhaba, ah, mer Eman. merhaba Emel. Merhaba Ne var ne yok nedir durum ee, Valla biraz deje bu Ömer Hatırlarsın 99 depreminde de açık radyoya bağlanıp açık radyoyu bir tür e, megafon gibi <gülüyor> ihtiyaçların duyulduğu yer olarak e, gene e, sahiplenmiştik e, Burada imkan var mı evet. Soyal maalesef maalesef e, Burada e, Antakya'dayız biz, e, cumartesi gününden beri. E, merkezde e, birkaç e, tabii önemli sorun var, bunlar söylenmiştir ama tekrarlayayım. E, birkaç e, az da olsa tuvalet kurulmuş durumda ama çoğu çalışmaz hale geliyor. Geceleri e, zifiri karanlık. E, ben açıkçası bu e, aydınlatma sorununun e, işte hırsızlık yağma gibi, şu bu vukuundan beter... Söylentisi belki e, olay, olay şeyini aşan e, kimi zaman e, gerilimleri, tekinsizlik hissini çok çok çok arttırdığını e, düşünüyoruz, tespit ettik. E, şehri terk edebilmiş depremzedeler. E, yani işte köyde yaylada evi olanlar e, dışındakiler şu anda şehir merkezinde. E, şehir merkezi Antakya tahmin edersiniz bilenler de biliyordur. Belki son e, on yılda Antakya e, şehir yayılımı dört e, beş misrine e, çıktı. E, Dağılım olarak, şehrin yayılımı olarak ve e, farklı mahallelerde farklı e, şeyler görüyoruz. Yani çoğunlukla hayalet şehir gibi, şehir merkezi. Ama e, civarda e, gidemeyenler var, e, tahliye edilmeyenler, gitmek istemeyenler de var. Bu e, Bunların çoğunun daha yoksullar dediğim gibi başka yerde evi olmayanlar veya akrabası olmayanlar olduğunu ve tabii elbette Suriyeliler olduğunu söylemeliyim. Gördüklerimiz kadarıyla. Şimdi bu yeni Hatay Stadyumunda bir stadyum etrafındaki bölgede bir çadır var kurulu kurulmuş ve oraya Geldiğimizde duyduk işte e, bir sürü insanın oraya çadırlara yerleştirildiğini. Fakat e, buranın eski yerlisi ile yeni yerlileri e, Suriyeli mülteciler arasında şöyle bir durum gelişmiş. E, i̇stememişler e, şeylerle e, Suriyelilerin orada olmasını diğer e, çadırlarda yaşayan diğer kişiler. Dolayısıyla dün e, tam da saat işte akşam 7 sularında oraya vardığımızda bir durumu anlamak ihtiyaçları anlamak için e, belediye otobüsleriyle e, ve nereye gittiklerini e, kendilerinde de söylenmemiş biz de sorduk anlayamadık yetkililere e, işte elde kalan döşek yatak ne varsa e, Çoluk çocuk ve e, çok acele ettirilerek e, ağlayanlar bağıranlar e, koşturanların 3-4 otobüse e, e, çok gayri insani muamele ve şekilde e, girmeye çalıştığını, işte çocukların çok korktuğunu e, şahit, et, şahit olduk buna. Bu tabii her şey burada çok zor, acılı filan ama yani bu tip sevkiyatlar, şunlar bunlar e, öncelikle öncelikle her e, şeyin e, söz konusu insanlara bir bilgi verilerek yapılması lazım çünkü e, tahmin edersiniz ki herkes her şeyden endişeli e, yani halka bilgi verilmesi konusunda e, çok çok büyük bir eksik olduğunu düşünüyoruz bunun güvensizlik tekinsizlik e, işte korku endişe e, kaygı şeyi misli, misli misli misli yani buradaki acılara yasa ek olarak e, arttırdığını e, da müşahede ettik diyeyim. Ee, sorularınız olursa beni yönlendirirseniz cevaplayayım. Emel Sen, Yurttaşlık Derneği Genel Koordinatörüsün değil mi? Resmi titrolara. Evet, genel koşturanı. Hı? Evet. Genel koşturanı bilelim. <gülüyor> evet. Evet, uzun yıllardan beri bu işin içinde peki geleceği, yakın geleceği nasıl görüyorsun diye bir ufak berbat bir ee, soru biliyorum ama sorayım. Sor. Ee, şöyle sor. Çünkü e, aklımızı başımıza toplayıp bunun işte akut kısa dönemde şu anda hala uzatılmış, e, yani sündürülmüş bir akut dönemdeyiz. Bu e, arama kurtarmadaki, e, şimdi herkes konuşuyor, e, yani koordinasyonsuzluk diyeyim, e, arama kurtarma ekiplerinden kaynaklanmayan, e, arama kurtarma ekiplerinin e, bizim, Acı, Marmara ve sonra Van tecrübemizden de hatırladığımız gibi bir arama kurtarma ekibinin e, aynı zamanda üç ekiple desteklenmesi lazım. Orada bekleyenlere e, işte destek olacak, yönlendirecek arama kurtarma ekibinin ihtiyaç duyacağı başka şeyleri onlar ayrılmadan tedarik edecek, onlara e, onların işini kolaylaştıracak filan filan filan. Şimdi bunlar olmadığı için halen arama kurtarmalar e, sürüyor. E, Dolayısıyla bu sündürülmüş bir akut zaman diyelim. Siz de az önce tam ben herhalde bağlandığımda işittim. Bu enkaz kaldırma işi, işte cenazelerin teşhisi, kayıtların tespiti gibi kayıt süreci de önümüzdeki dönem şimdi. Ve burada oldukça çok sayıda avukata da ihtiyaç var bence, gönüllü avukata. Burada avukat arkadaşlarımızla da öyle konuştuk. E, Antakya Barosu'ndan e, arkadaşların e, oluşturduğu bir e, merkeze, e, merkeze de e, geldik. Onlarla da görüştük. Burada oldukça e, bu kayıtlarla ilgili, kayıt meselesiyle ilgili deprem zedelere eşlik edecek haklarını korumaları e, ileriye yönelik olarak haklarını da korumaları için e, epeyce bir iş var. Bu da bence hala akut dönem. Enkaz kaldırmaktaki şeyi anlayabiliriz. Aceleyi. Yani bir an önce bu felaket görüntüsünden kurtulmak için. Fakat yani şehirin yüzde yani kaçınca böyle bir yüzde vermem yanlış olur tabi ama yani yıkılmamış binalara sayıyoruz. Yana yatmamış, çatlamamış, çökmemiş binalar parmakla gösterilir durumda. Dolayısıyla bu iş ee, uzun süreli, sakin, soğukkanlı, planlayarak e, mümkünse hiç kurulamamış e, çok taraflı bir kriz masasını, bir, e, artık belki kriz demeyelim de her aşamasını ilk aşamada yapılmadı ve bunun e, yarattığı bir sürü eksiklik ve sorun oldu e, katlanarak devam eden. En azından şu aşamada belki bir e, e, ilgili bütün tarafların yer aldığı, e, rol paylaştığı sorun ve sorumluluk paylaştığı bir e, koordinasyonla e, ilerleyebilir. Onun ertesi e, biliyorsunuz ki rehabilitasyon. E, ne yönde nasıl rehabilite edilecek? Burada tabii yani şimdi bunları konuşmak için erken ama e, nasıl e, diyebiliyoruz e, Türkçesi nasıl olurdu? Build back, build back better. E, Evet. Onaralım ama daha iyi bir şekilde, iyi, iyi bir halde. Yeniden inşa, evet yeniden inşa. Evet. Ee, bu, bu bence evet. çok mühim. Eğer... Bit... Evet, söyle canım. Buyur, buyur Ömer, yok buyur. Yani ben, benim aklıma son, yani bitiriyoruz artık saatimizi. Ee, ama e, senin demin söylediklerinde mülteci ve göçmenlere daha iki katlı binalara yerleştirilmesinin onları bir şekilde daha iyi korudu yolundaki sözünün bir şeyi hatırlattı. Yeni bir bilgi de gelmiştir biliyorsundur tabi ama Hatay'ın yani Antakya tam bir yıkıntı halindeyken Erzin ilçesinde tek bir bina bile yıkılmamış, çatlamamış bile. Bunun da tek nedeni var. 1900 depreminde tek bir çivinin bile oynamadığı dilovası havası aynı sebep kaçak yapıya müsaade etmemiş çünkü belediye başkanı. Bu da ilginç evet. bir şey yani. Evet, evet. Tabii yani yerleşim alanının Antakya'da artık mil tarım arazisine yayılmış olması gibi mevzular da vardır. Muhakkak bunun evet. dediğim gibi bunun tek bir uzmanlığın tek bir merkezin kavrayabileceği etraflıca düşünebileceği imkansız. Yani böyle bir şey olmadı. Hiç gerçekçi değil. Akıllıca değil. Ve ne hayatı ne burada bu şehrin, şehirlinin hayatiyetini, devamını sağlayabilecek bir şey değil. O yüzden yani ben yanlış anlaşıldıysam düzelteyim. Yani iki katlı falan gibi şeyi tam bilemiyorum şimdi. Öyle bir mültecilerle ilgili. Şu anda ee, hızlıca buradaki yaşam koşullarının e, bir insani seviyeye getirilmesi meselesi var. Isınma, evet, ee, barınma, tuvalet, su e, gibi. Ee, Sen daha oradasın değil mi? Bir süre evet, daha olduk. Evet, evet bir süre e, daha buradayım. Temas ederiz. Hemen. Peki, çok herkese, ederiz. Çok kolaylıklar. Teşekkürler, herkese çok kolaylıklar. Teşekkür ederiz. Herkese geçmiş olsun. Hoşçakalın. Hoşçakal. Yurttaşlık Derneği Genel Koordinatörü Emel Kurmay'la konuştuk. Devamında getirmeye çalışacağız. Bundan sonraki bağlantıları yaparak önümüzdeki günlerde de. Şimdi ara verelim ve Ali Bilge ile programa başlayalım. Açık Gazete Ali Bilge ile Ekonomi Politik Günaydın Ali Bey, merhabalar. Günaydın herkese Günaydın. Merhaba. merhaba. Dünya Radyolar günü bugün, Dünya Radyo günü UNESCO'nun ilan etti ama bir kutlama imkanına sahip olamadık maalesef. Ama barışta, barışçı bir çözümlerin getirilmesinde ne kadar önemli rolü olduğunu da bir kez daha UNESCO'nun bildirisinde hatırlamış olduk. Onun için de bundan böyle bir giriş yapmayı tercih ettim Ali Bey. Bugün aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nın bitimine yakın bir zamanda Dresden bombalanmasında 13 Şubat yıl dönümü. 78. yıl dönümü 1945. Ee, ben de sonradan farkında vardım. Dresden'i bana ne hatırlattı? Bütün deprem bölgesindeki fotoğraflar, görüntüler. E, Dresden bombalanması e, o günkü yönetim tarafından yani Nazi yönetimi tarafından halktan gizlenen bombalanmayacağı söylenen bir e, algı operasyonu da vardı, propaganda vardı. Bütün bu görüntüler Dresden'i hatırlattı bana. Hatta sosyal medyada da paylaştım Dresden'le deprem görüntülerini. Yani sonuçta Öncesi ve sonrasında nazi yönetimi Dresden müttefiklerin zalimliğiyle ile de birleşti. Biliyorsunuz Dresden yargılamaları meselesi uzun süre devam etti. Dresden'in de yıl dönümünde biz Dresden benzeri taşlar üstünde kalmamıştı Dresden'de ve üstelik müttefikler kendi de, askerlerini de yaralamıştı ve öldürmüştü. Bütün bu görüntüler, deprem görüntüleri, 10 ilde, 11 ildeki görüntüler, ilçeler, köyler Dresden'in bombalanmasını hatırlattı. Bizde de iktidar deprem bombasına karşı halkını uyarmadı. Yani depremin en büyük işbirlikçisi olan yolsuzluk buna karşı sessiz kaldı. Buna göz yumuldu. Bugün de binlerce insan, yüz binlerce insanın evsiz kalmasına, yaralanmasına, sakat kalmasına eee etkisizleştirilmesine iktidar hayatını kaybedenleri etkisizleştirme diyor malum ve dolayısıyla eee Restan sonrasında müttefiklerin bu hareketini eee teröristle nitelendirmişti Nazi üniti ve Göbel yönetti bütün bu propaganda sürecini. Türkiye'de de içinde yaşadığımız durum Dresden, e, ne bize hatırlatan. Bugün de 13 Şubat tesadüfen ona denk geldi. Ama yaşadıklarımız bize hiç yabancı değiliz. Biz yani şeyinden beri, bu, başından beri e, dejavu yaşıyoruz yani. Biz bunu daha önce gördük, arada konuştuk. Yani sayısını bilmediğim işte 17 Ağustos depremleri, arada kaç tane deprem oldu? Elazığ, evet, evet. İzmir... Van, değil mi? Bingöl, Karlova, yani altın üzerinde herhalde 6-7 tane deprem var. 5'in üzerinde 15 tane deprem Van var. ve Erzincan'da çok ayrıntılı biçimde zaten. Yıldönümlerinde, sel felaketlerinde. Konuşma, konuşma, konuşma fırsatı bulmuştuk. Ben bir de şeyi ilave edeyim hazır hatırlatmışken siz, Dresden hakkında da yarı otobiyografik bir romanı olan Kurt, Kurt, Venegut, Kurt, Kurt Vonnegut Junior'u da Analım buradan muazzam Kesinlikle. bir kitap yazmıştı. Mezbaha beş. numara beş diye. Evet. Ve orada hem kendi müttefikleri hem de nazileri yerle bir eden müttefiklerinde savaş şeyini vahşetini de ortaya koyan muazzam bir kitaptır yani. Kesinlikle. Şimdi yani bir biz 17 Ağustos depremi deneyimi var. Arada başka afetler var. Sayısız afetler var. Deprem dahi Seller var, kaymalar var. Şimdi e, yeniden ilk defa karşılaştığımız bir durum değildik. Bizim burada işte ne deniyor? Devlet nerede deniyor? Yani bu devletin bu e, yeteneğini kaybetmiş olması. Ama bu arada devlet deyince deprem bölgesine gitmeyen e, isimlerden bir tanesi devlet bahçeli. Hem Osmaniyeli devlet bahçeli. Bilmiyorum ben görmedim. E, yani... Deprem bölgesindeki devletin çöküşüne tanık olduk ama Osmaniyeli Devlet Bahçeli'nin devletin bu çöküşü sürecinden beri kendi memleketine bile gitmediğini görüyoruz. Dolayısıyla devlet nerede derken bir de Bahçeli nerede demek lazım. Herhalde seçmenleri ve hemşerileri onu arıyordur diye düşünüyorum. Deprem evet, Osmaniye'de de... önemli deprem merkez bölgesine çok yakın. Tabii. İyilerden yok yok. Biri. bayağı hasar görmüş. Yani İnsan hasar ölmüş, ölmüş çok ciddi, evet. Bir diğer husus yani devlet nerede diye soruyor insanlar. Valiler nerede? Yani mesela valileri göremiyoruz ortada kaydırılmış valileri de göremiyoruz. Diğer bir husus yani gerçekten o hal ilan edilmesine o hal bize ilan edildi. Afet bölgesi ilan edilmesi. Yeterli, afet bölgesinde valilerin olağanüstü yetkilileri var. Madenlere bile el koyabiliyorlar. Özellikle herkesin iş makinelerine el koyup bu depremde çalıştırabilirler. Askeri birliklerin seferber edilmesi vesaire. Dolayısıyla diğer bir husus, valileri göre bakanları bile göremiyor. Mesela 99 depreminde bakanlar arabalarda kendi arabalarında yatmıştır yani orada. Bakanlar konu mankeni gibi onun yanında duruyor. Diğer bir husus, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi olağanüstü toplandı, OHAL için toplandı. Bölge milletvekillerinin oralara gitmesi çok normal yani, oralarda olacak. Ama TBMM niye tatil ediliyor? Üniversitelerin deprem bölgesi olmayan yerler neden tatil ediliyor? Yani genel olarak baktığınızda, TBMM'ye gittim. Cuma günü bir işim vardı, uzun süredir gitmemiştim. Üstüphanede çalışma, meclise. Yani TBMM'nin böyle bir dönemde... Pe ama zaten genel olarak içinde yaşadığımız yönetim sisteminde TBMM e tatilde. Dolayısıyla e, genel olarak baktığınızda muazzam bu zaafı. Ordu nerede diyor herkes? Yani doğal felaketlerde dünyanın her tarafında ordu işte ülke kasırgalarda vesaire görevlendirilir. Neden ordu yok? Bu sorunun cevabını da bulamıyoruz. Neden geç intikal ediyor? E, kimisine göre TSK bu alandaki kapasitesini kaybetti 15 Temmuz'dan sonra. Çünkü 15 Temmuz'dan sonra ordunun altı üstüne geldi. E, işte, te tecrübe ve şey gitti. Sonra baktığınızda e, kendi aralarındaki e, çekingelerin söz konusu olduğu ileri sürüyor. Yani orduyla işte, güvenlik bürokrasi arasındaki ilişkiler şey yapılıyor. Diğer bir husus bu tabii ki e, birliklerin çoğu nerede? Türkiye'de her yedi askerden biri yurt dışındaymış. Suriye ve Irak sınırında ve içlerde konuşlanmış, kaydırılacak birlikler, bölgeye kaydırılacak birlikler, şey harekatların savaşın içerisinde birlikler. İnsan aklına bunlar da geliyor. Deprem ne zaman gerçekleşti? Suriye içine her an Irak'ta sürekli hareketler devam ediyordu. Suriye için harekat hazırlığı içinde iken gerçekleşti. Dolayısıyla. Bütün bu sorulara baktığımızda yani 99 depreminden durum farkı nedir? 99 depreminde biz otokratik bir yönetim içerisinde değildik. Meclis güçlüydü, kuvvetler ayrılığı vardı. Başbakanlık meclisi var. 99'da o hal ilan edilmedi. E, basın bugünkü ölçülemeyecekleri de özgürdü. Dolayısıyla e, burada çok üzerinde duracağımız hususlardan biri yönetim sistemiyle bugünkü dağıntılık arasında ilişki. Aklıma geldi, 99'daki kadrolardan, yani 99 depremini e, tanık olan, ona e, müdahale eden, bürokraside kadro kalmadı. Bakın, A kimi arayabilirim? Üzerinden çeyrek asırlık bir zaman geçti. Ama esas mesele, hafızanın, aktı, belleğin aktarılmamasıydı devlet içinde. Çünkü bir başbakanlık müessesesi ortadan kalktı. O beğenmediğimiz zamanda çok eleştirdiğimiz başbakanlık mühendisliği ilk kötü 200 yıldır bu ülkenin Osmanlı'dan Cumhuriyet'te bir hafızasını oluşturuyordu. Ali Bey Doktor. mikrofonunuzda bir ufak cızırtı oluyor. Bir Şimdi nasıl bir... efendim? Daha iyi herhalde. Yani, yani gene de çıtırtı oluyor. De... Ya da şeyden konuşayım mı? Şimdi sesiniz geliyor mu? Ee, umarım... İyi mi sesim? Evet iyi daha iyi. Daha iyi. Ee, Yani bu hafıza da ortadan kalktı Türkiye'nin. Yani o başbakanlık müessesesi, onun bakanlıklarla olan ilişkileri... Silahlı kuvvetlerle olan ilişkileri işte o zamanki arama kurtarma gücüyle olan ilişkide bu hafıza Türkiye'nin ortadan. Bu hafıza kiti yok Türkiye'nin. Dolayısıyla deprem, 99 depremi ile ilişkin hafıza kiti de ortadan kalktı. Dolayısıyla e, yani sonuçta biz bütün bu geçen süre içerisinde e, şeyi görüyoruz. Yani her şeyin konuşulmuş olduğunu görüyoruz. Bakın 2019 yılında Antakya'da bir e, inşaat mühendisleri odasının e, bir kurultayı, çalıştığı yapılıyor. Antakya'da yapılıyor. Merkez Antalya'da. 6 Nisan 2019 saatinde. gerçekleşti. Işte. Orada diyor ki, yani bütün konuda ne biliyor musunuz? Deprem ve yapı denetimi çalıştı. Orada e, bu bildirilerine ulaşamadım ama e, açılış konuşmasını yapan Cemal Gökçin'in yani... İnşaat Mühendisleri başkanının her şey var e, Cemal Bey'in konuşmasında. Diyor ki işte bütün 99 depremin analizini yapıyor. Neden olduğunu ortaya koyuyor. Antakya'nın yaşamış olduğu depremlerini şey yapıyor ve unutmayalım e, Antakya'da 97 yılında bir deprem daha oldu. Ve bu depremde ciddi yaralanmalara sebep verdi insanların ve de deprem hasarları sebep verdi. O da 5,7 falandı hatırladığım kadarıyla. Sürekli ha fayların nasıl hareketlediğinden hem Maraş'ta hem Antakya'da söz edildi. Ve e, tarihi veriliyor. Antakya deprem tarihi neler olduğunu. Ve sonra da geliyor yani deprem, yapısı stoğumuz hazır bir tüm Türkiye anlatıyor Cemal Bey. O e, şeyde bundan teblirlere baktım. Tebliğlere ulaşamadım ama tamamen Bunlar da diyor ki kentleşme bir imar odaklı imar konularında rant odaklı diyor. Bizim diyor bütün yapı stoğumuz zayıf. Zaten bu yapı stoğunun zayıf olduğunu özel sektör temsilcileri de mesela hazır beton üreticilerinin raporları da çok bu konuları ortaya koyan raporlar. Onlar hazır beton ben takip ederim onları zaman zaman programlarda inşaat sektörünün gelişip gelişmediğini bu beton endeksiyle de bakmak, bakarım yani. Onlar da diyor işte Türkiye'nin yapı stoğunun yarıya yarı yakını değiştirilmesi gereken yapısı. Ve malzeme nereden kaynaklanıyor? Kaçak yapılaşma var. Ağır ısarlı binalar kamuda bulunuyor. Bir başlangıcından itibaren kullanılan malzeme diğer bir husus. Yani atlıyorum o kadar çok konu var ki. Bakın geçen bu süre içerisinde yani 99'dan bugüne bizim bu konudaki mesleki örgüt olan yani TUMOP, Türkiye Mühendis ve Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri, Odası, Jeoloji, işte Jeofizik Odası vesaire Bütün bu mühendislik odalarının yetkileri de tırpanladı AKP'ydiler. Buradaki denetim yetkileri kalktı. Çünkü eleştiren her kurum, bakın barolara yapılmadı mı? İşte tabip odalarına yapılmadı tabii mı? Aynı şeyi de zaten e, tabip odaları, e, İstanbul tabip odası başkanıyla konuşurken de aynı noktaya değinilmişti tabii. Ya geçen sene odaların yetkilerinin tırpanım, tırpanlanması gündem. Her, sürekli odalar bakın bir şekilde bu yapı denetiminde rol oynuyorlardı. Deprem denetiminde rol oynuyorlardı. Burada rolleri vardı. Bu roller kalktı gitti ve Nasıl? Mesela o da, o da diyor ki... ...ya şantiye şefi uygulaması... ...inşa edilen yapılarda... ...yapı denetiminde çok önemli bir şey. ya Bir insanın... Beş, e, ...altı yere şantiye şefi olmasını... ...yasaklayın diyor. Bu olmaz diyor, yanlış diyor. Yani o kadar çok... Ya ...onun için de mevzuat yeterli. Bakın imar barışı... E, ile ilgili... ...imar barışı dedikleri aflarla... ...yani... İnanılmaz derecede ki bütün bu çalışmalar çıktığında yani yıkılan binaların analizini yavaş yavaş yapılmaya başlanacak, yavaşlandı. Türk Konfet'te bir şeyler hazırlamış onları gördük. Bütün bu şeye baktığımızda aslında Türkiye'de mevzuatın uygulanmadığını, 99'dan sonra yapılan düzenlemeden hiçbirinin uygulanmadığını, beyana tabi oldu son 2018 şeyi. Yani yapı sahibinin beyanı arandı sadece imzası. Hiçbir mühendislik hizmeti alınmadı. Yapı sahibinin sadece, bu da o toplantıda belirtiliyor. Temel şey yapı sahibinin beyanı. O beyanla siz oturulabilir şey verdiniz, affa soktunuz. Büyük bir olasılık da burada çıkan şeylerde bunun e, müthiş etkilerini e, görüyoruz. Yani hiçbir e, yapı denetimiyle ilişki düzenlemeler. sonu işte 25 yılda yapılan düzenlemeler e, kale alınmadı. diyor ki Yaı denetim yasasındaki değişikler, ihtiyaç duyulan düzenlemeler ve uygulamalar gerçekleştirilemezse 10 yıl sonra an son sorunlarla karşılaşacağız, ve ağır hasar görecek can ve mal kayıpları yaşayacağız diyor. Yani depremle yapı stoku arasında ve imar barışıyla sayısız çıkan imar barışları, imar ve haplarıyla bunu ilişkilendirmeden e, bakmak mümkün değil. Dolayısıyla... Evet, ben bir de şeyi ilave edeyim izninizle yani e, şeyde, İstanbul Tabip Odası Başkanı, e, Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Nergis Erdoğan'la yaptığımız e, konuşmada da sizin biraz önce sözünü ettiğiniz bu yetki meselesini Önemle vurguluyorlardı Vurguladı kendisi de Yani karar verici mekanizmalarda olmak dileği kabul edilmedi Depremlerde yani doğal afetlerde en önemli şey bu Tıpkı koruyucu hekimlik gibi demişti Önleyici önlemler yani önce zarar vermeme hazırlık aşamaları Ama ne yazık ki bu aşamaları çoktan geçmiş durumdayız çünkü yer bilimcilerin uyarmasına rağmen olayın büyüklüğü ortada. Bundan sonrası için de biz o masalarda olmalıydık. Ve afet gerçekleştikten sonra biz de o masalarda olmalıyız. Ama bu, bu yönde de hiçbir inisiyatif yok demişti. Bakın o dönemin Şehircilik Bakanı bu 2018'deki imar affında aynen şunu söylüyor. Öz Haseki: Mühendislere para verilmemesi için mal sahibinin beyanını esas aldı. Bu kadar. Yani gülmek mi ağlamak mı gerektiğini kestiremediğimiz durumlardan biri. Yani ve bunun 2018 e, affı yani inanılmaz geniş bir haftı seçimleri kazanmak için yapılan bu af. İnanılmaz yani. Dağa taşa, yere yatağına, hazine arazisiyle oraya hiçbir mühendislik, mimarlık, bestekliği, standartları, yasaları, yönetmelikleri içe sayılarak yapılan bir Dolayısıyla bütün e, bunlar... E, İnsan gerçekten söyleyecek şey söz bulamıyorsunuz. Yanılır gibi değil yani. Zaten sosyal medyada da çok e, yer aldı. Son geçtiğimiz birkaç günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, 2019'da yaptığı Maraş mitinginde söyledikleri. Evet. İmar barışı yasasını överek "İmar barışıyla 144.556 Maraşlı vatandaşımızın sorununu çözdük." cümlesi şu evet. anda döndürülüyor her yerde. <gülüyor> Yani bir de işaret edilen hususlardan biri, ben de ona bakmaya çalışıyordum ama vaktim olmadı. Yani bu 25 yıl içerisindeki e, mühendislik diploması veren e, kaç fakülte kuruldu ve bunların e, eğitim kalitesi. Ve buradan mezun olanların e, yaptıkları işler. Yani zaten bakın yıllardır biz işte bir şekilde şeyin ekonomi politiğini anlatmaya çalışıyoruz. Neyse, Türkiye'de bir e, zenginleşme modeli yaratıldı. Bu inşaat sektörüne dayalı olarak gelişti. Geçen haftada veriyoruz dış borçların, alınan borçların özel sektör ve komu bankaları alt ve üst yapı şeylerin inşaatlarına harcandı. İşte bunların değeri şu kadar trilyon dolar buraya harcadık vesaire e, bütün bunlar içerisinde baktığımızda de neye harcandık yani, ya, baktığımızda azalıyor insan şey yapamıyor ya biz drone imal ettik onunla övünüyorduk iki gün önce Türkiye'nin drone'ları biz ne alıyoruz kullanmadığımız S-400 güzelleri alıyoruz her gün bir doğal gaz mucizesi müciz, konuşuluyor yahu bizim yerin altındaki çocuğu kurtarmak için dinleme aletimiz yok o anlaşılıyor. Fransızlar getiriyor. Sen depremle iç içe yaşayan bir ülkeyken o drone, drone üretmen lazım. Dronlar bir işe yarıyor depremin fotoğraflarını çekme için gerçekten çok işe yarıyor. Gerçek e, durumu göstermesi açısından. Ama senin deprem öncesi ve sonrasına ilişkin bir teknolojik yatırımın oldu mu? Bir trilyonlarca dolar borçlandın, depremi yaşamışsın, arada yine yaşamışsın, sayısız deprem yaşamışsın. Sen deprem öncesi ve sonrası ve inşaat e, teknolojisine ilişkin bir yatırımda mı bulundun? Yok, tam tersi. Her şeyi teşvik ettin. İmar barışları dedin, işte demin söylediğimiz olayları yap. Nereye koyacaksın şimdi hurdadaki S-400 iki buçuk milyar dolardı şeyler mi kurtarıyor, dronlar mı kurtarıyor yerin altındaki insanları yoksa yerin altına ulaşabilecek ya şeyi gördük koku alan köpeklerimiz bile yok. Yani buna organizasyon yeteneğimizi kaybetmişiz. Evet. Bu birikim. Birikime, yani süreyi de bitirmek üzereyken ben şeyi de sizin de yakından tanıdığınızı bildiğim Dünya Bankası'nın 1999'daki Türkiye temsilcisi Acey Chipper'ın söylediklerini de birazcık bir iki dakika ayırabilir miyiz diye soracaktım. Yani asrın felaketi diye sunulan bu depremlerdeki yıkımı yorumluyor Chipper ve Türkiye'nin geçmişin derslerini almadığını söylüyor ve işte sizin de söylediğiniz bizim de zaman zaman altını çizmeye çalıştığımız bu imar aplarına dikkat çekiyor. Yani CNN International'la konuşmuş as ve bir bilinçli bir tercihin sonucu olduğunu söylemiş. Tabii bu binaların bu kadar kolay çekmesinin bir sebebi yok. Bu daha bir iki yıl, bir veya iki yıl önce yapılmıştı. Çöktüler diyor. Şimdi gördüklerim o dönemin tekrarı diyor. Siz beraber de bulunmuştunuz, değil mi sanırım? Ya acıye çıpbır. Türkiye'de uzun süre görev yaptı Dünya Bankası temsilciliğinde ve deprem sırasında buradaydı. Zaten deprem sırasında Türkiye IMF ve Dünya Bankası ile yakın bir işbirliği içerisindeydi. Ee, yani. Bir yakından izleme anlaşması yapılmıştı. Yine kriz, ekonomik kriz vardı. Tam onun üzerinde deprem geldi. Çivri deprem bölgesini e, hatta o zamanki IMF şey ilk Cotonelli, gidenlerdendir. Evet. Daha sonra İtalya Cumhurbaşkanı adayı oldu bildiğim kadarıyla. Dolayısıyla yakinen bilen bir insandır. Bu e, Dolayısıyla gözlemleri yani o bölgeyi gezen, Türkiye'nin müteahhitlik sektörünün ne durumda olduğunu, nasıl çalıştığını o devirde çok iyi bilen bir insandır. Ve Dünya Bankası Bundan çok önemli dersler çıkarttı. Acıdır ama şöyle yani sonuçta kaynaklarının ihale edilmesini yani Türkiye gibi yolsuzluğa batmış ülkelerde bizzat kendi yönetir ihale sistemlerini. Mu muhtemelen bundan sonraki işte 1.7 milyar dolarlık bir kaynak hemen geleceğinden söz ediliyor. E, ve İzmit'te ben iyi hatırlıyorum e, yaptırdıkları Dünya Bankası kaynaklı bir e, uygun kent gibi bir şey bizzat her kalemini Dünya Bankası uzmanları yönetmişti. Yani belediyelere ve merkezi yönetime bırakmadı. para. tabii ki oraya harcandı. Dolayısıyla Aceh bir Türkiye'yi çok yüklenen bilen insanlardan biridir ve depremi de yaşayan insanlardan biridir. Bunlar aslında yani Türkiye'de bilinmeyen şeyler değil. Yani bir asır içerisinde üç büyük deprem var. Aradaki depremleri saydığınızda yani 150 bine yakın insan ölmüş. Şu anda şeyi bilmiyoruz. Ama yani gerçekten son 20 yıl, bakın Marmara depremini 1965'te başlatalım, 63'te ya da birinci kalkınma planı sonrasında işte ne yapıyorsun? Sanayiyi oraya kuruyorsun. Ya donanma gölçükle kurulmuş fayın üstünde bu ülkede yani tarihi de yani Türk ilk Rafinerini refahın üstüne kuruyorsun tüpraşı. Yani özel sektör ayrı bir alem, devlet ayrı bir alem. Ama Gölcük depreminden sonraki 20 yıl tek başına bir iktidar dönemi arkadaşlar. Yani tümüyle ve bunun üzerine çıkan yapılar, toplantılar, yasalar, yönetmelikler dinlenmiyor. Ve Türkiye'de her şeyin bir ruhsatı var, müteahhidin ruhsatı yok. Ve yerel anlamda 17-25'leri sonucudur bu. Yani havuz sisteminin yerelleşmesinin bir sonucudur bu. Bu ilişkilere baktığınızda yani bu on ildeki dağılıma baktığınızda bu kaynakların yerel dağılımına baktığınızda hangi ilişkilerle ortaya çıktığına baktığınızda mesele çok aydınlanır. Havuz sistemi yerile de yansıdı. Muhtarlara kadar yansıdı. Vaktimiz yok. O kadar çok konuşacağımız şey var ki e, ama e, sanıyorum e, son dakikalara geldi ama burada ben şeyi üstüne duralım, onu da e, analım. Yani 99 depreminde mi? Aykut Barka, Ahmet Meteşikarava Oğuz Gündoğulu 3 deprem uzmanı ama Aykut Barka'nın özellikle bilimsel çalışmaları e, ile tanı kendisini tanımıştık Tam e, pür bir bilim insanıydı. Bunların çalışmaları ile deprem bilinciyle ilişkin önemli e, bilgiler edindik. Yani biz medyada e, kamuoyu. E, Aykut Barka deprem e, bilimcileri arasında gerçekten çok önemli saygınlığı olan bir insan. Ben bugün medyada da görüyorum e, işte bazı bilim insanları sürekli aynı konuşuyorlar ve hatta bir bedeliyle de rekabet içerisinde konuşuyorlar. O nedenle Barka'yı e, hatırlamak e, istedim ve yani açık radyo dinleyicileri ve açık radyoda Barka'yı Konuk etmiş geçmişte. Çok Onlar yakından bir birlikte biliyorum. çalışmışlığımız böyle. Ve de yani gerçekten namuslu bir bilim adamı. Bir diğer son bir nokta, yani onu da önümüzdeki günlerde konuşacağız, deprem haberciliği üzerine. Deprem haberciliği sadece enkazın başında kurtarılan insanları haber etme değildir. Ve zaten görüntüler de çok kötü. Bağırışlar, çığırışlar, tekbir sesleri, alkışlar üzerinden çıkan insanın şoku hele bir çocuksa inanılmaz bir şok yaşıyor. Onun devamıdır. Bakın yaralananların nerelerde oldukları, nasıl oldukları, giden yaralıların, kurtarılanların kaçtıka kaçının öldüğü ve hastaneler hakkında haber yapılmıyor. Ayrıca bu yaralı ve ömür, ölüm istatistik rakamlarını kim veriyor, nasıl tutuluyor? Bölgede habercilik sadece enkaz başında insanların ve o da değil birçok edici kurtarışları kurtarılmasını haber etmek demek değildir. Deprem haberciliği üzerinde de önümüzdeki günlerde durmamıza fayda var. Evet, e, UNESCO'nun da ilan ettiği Dünya Radyo gününde tam da bunun üzerine bir bildirisini bu sabah açılışta da okuma fırsatı bulduk birazcık. Yani doğru haber bilgilendirmenin çatışmaları, felaketleri önlemekteki hayati önemini de bir kere daha vurguluyordu. Biz de elimizden geldi, dilimiz döndüğünce buna uğraşıyoruz sizin bir programcılar sayesinde de. Çok teşekkür ederiz Ali Kolay gelsin. Görüşmekler diliyorum. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Açık, Açık Gazete da, da, da. İzal Rozentil ile Haftanın Karikatürleri Günaydın güzel merhaba. Günaydın merhaba. Günaydın herkese günaydın. Herkesi, günaydın. Ee, i̇zin verirseniz önce bir kutlama ile başlayayım. Bir e, radyo çocuğu ve hatta e, radyo tutkunu diyeceğim olarak e, dünya radyolar günümüz kutlu olsun diyorum. Evet. Ee, yani gönül isterdi tamam. ki radyo ile ilgili bir takım karikatürler anlat anlatabilirim bugün ama e, üstelik. E, Teması da ana teması radyo ve barış imiş. Evet, ee, bugün... Biz bayağı ciddi şekilde hazırlık da yapmıştık bununla ilgili evet. ama maalesef tamamen şimdi farklı bir zaman dilimine kay kaydı. Radyomuz hep açık olsun. Dileyim başka ne diyeyim yani umarım özlemini duyduğumuz barış da bir gün geliverir inşallah. Ee, peki bu hafta çok karikatürüm var. Yani... Dünyanın ilk ve tek ve hatta benzersiz diyeceğim radyoda karikatür anlatma programındayız. Ve karikatür için çok yaygın kullanılan bir klişe vardır. Güldürürten düşündürür diye. Fakat bu haftaki karikatürlerimiz pek gülünç değil. Hatta üzücü. Hatta belki de üzüntü bir yana öfkelendiriyor da. Ama... Üzülenip öfkelenmektense e, bunlara düşündüren karikatürler ve belki de gelecek için umut vaat eden karikatürler e, desek daha doğru olacak. E, ben bu hafta e, Cemal Nadir, Nadir Güler'in e, bir karikatürüyle başlamak istiyorum. E, Cemal Nadir her ne kadar e, 1947 yılında hayata gözlerini yumduysa ki, e, ...çok büyük bir cenaze töreni, görülmemiş bir cenaze töreni düzenlenmişti o zaman e, Cağaloğlu'nda. E, Kendisinin çizmiş olduğu 1940 yılının Ocak ayında e, Erzincan depremi üzerine... ...yani e, 39 sonunda gerçekleşen Erzincan depremi üzerine... ...yani bundan tam 83 yıl önce e, çizdiği bir karikatürü anlatmak istiyorum... Karikatürde iki İstanbul beyefendisi yolda yürüyorlar ve gazetedeki Erzincan depremi haberi üzerine de aralarında konuşuyorlar. Tam arkalarında ise yeni yapılma bir inşaat var. betonarme bir inşaat bu. Gazetede deprem haberini okuyan kişi yanındakine dönüyor ve bu zelzele birçok fenli hakikatleri meydana çıkaracak diyor. Yanındaki adam da onaylıyor. Evet, birazsa betonarme bir birazsa betonarme yapı feninde diyor. Bu karikatür 83 yıllık. Aradan 83 yıl geçti. E, betonarme yapı feninde alınan yol geçen hafta e, yalnızca Türkiye'de değil, bütün dünyada e, çizilmiş yüzlerce yani sayısız karikatürle gözler önüne serildi ve tarihe not olarak. Düşüldü. Ben bu e, program karikatür programını e, yapalı neredeyse 5 yıl e, dolacak açık da e, En zorlandığım hafta oldu bu. Genellikle e, hafta içinde 30-40 karikatür ayırırım. Bunlardan 7-8'ini anlatmaya çalışırım. Bu hafta ayırdığım karikatür sayısı 100'ün bayağı üstünde. E, bunlardan... Ayrı bir program bile yapılabilir. Her şeye rağmen e, işlerinde bana en, en can alıcı gelenleri seçtim. Seçmeye çalıştım. Hatta bir iki tanesi de hafta içinde sosyal medyada e, pek çok polemiğe e, yol açmıştı. Şimdi önce e, Yunanistan'dan gelen dayanışma karikatürüyle başlamak istiyorum. E, karikatürleriyle daha doğrusu. Solup... E, Gerçek adıyla Antonis Nikolopudos, e, 1966 Atina doğumlu Yunan karikatürcü, e, çizgi romancı aynı zamanda. E, kendisi Panteon Üniversitesi'nde siyaset bilimi okumuş, Ege Üniversitesi'nde de kültürel teknoloji ve iletişim alanında doktorasını almış. Türkçe'de e, İstos yayınlarından çıkan Ayvalı adlı bir çizgi romanı da var, Ayvalı anlatan. Topontiki dergisinin kapağını e, kaplıyordu karikatürü bu hafta e, Yunan arama ve kurtarma ekibi M. Akın elemanlı enkaz üzerinde bir e, enkaz üzerine eğilmiş enkazın içindeki e, sahibini göremediğimiz bir e, ele sım sıkı sarılırken e, gö görmekteyiz bu karikatürde. E, bu elin sahibi herhalde bir çocuk çünkü bir de küçük bölüş ayı var e, yanı başında. E, kurtarma elemanı e, kendisine Yunanca file yani arkadaş diye sesleniyor. Kazaze'de de Türkçe arkadaş diye yanıtlıyor kendisine kurtarmaya çalışan e, elemanı. Karikatürün sol tarafında üstte. Yunanca, Türkçe, Arapça ve İngilizce dört dilde dayanışma sözcüklerini okuyoruz. Fakat yine ortada yukarıda küçük sarı bir kutucuk içinde Yunanca bir cümle daha var. Dostlar ansızın gece de gelebilir gündüz de. Yani dostlar ansızın gece de gelebilir gündüz de diye yazmış e, Antonis Nikolopoulos. E, sorup, evet sorup. Sorup. E, yani burada da tabii küçük bir dokundurma yapmaktan kendini alamamış o Yunan arama kurtarma ekibinin sevinç gösterişlerini karikatüre dökerken taşırken böyle bir dokundurma yapmış. Zoluk'la evet, Sol yakın e, ilişkimiz de geçmişte olmuştu. Ayvalık'ta çeşitli konserlerde e, konferanslarda beraber olma fırsatımız olmuştu. Yunanistan'ın önde gelen çizerlerinden e, birisi. Türk yazarlarından Ahmet Yorulmaz'ı da içine kattı. Harika bir çizgi romanı var işte. Ayvalık. Ayvalık. Ayvalık. Ayvalık. Evet. Evet. Çok güzel bir çizgi romanı gerçekten. İşte ee... Stelio Berberakis T24'te yayınlanan makalesinde her bir Yunan devlet ve özel televizyon kanalı yalnız deprem bölgelerine gönderdikleri muhabirlerin günlükçe canlı yayınlarıyla kalmıyor. Türk gazetecilerle de depremler hakkında canlı yayınlar yapıyor diye yazmış. Yolda karşılaştığım sade vatandaşlar henüz 10 gün öncesine kadar Türkiye ile savaş mı çıkacak şeklinde Endişeli sorular sorarken şimdi herkes Türkiye'deki depremlerin açtığı yaralardan duyulan üzüntülerini dile getiriyor diye devam etti yazısında. Ekati, Ekati Merini gazetesinde İlyas Makris'in bir karikatürü o da çok büyük gazetenin hemen hemen bütün sayfasını baş sayfasını kaplıyor. 8 Şubat'ta yayınlandı bu. O da bunun çok güzel bir örneği. Karikatür gece vakti depremin vurduğu bir kenti gösteriyor. Taş üstünde taş kalmamış, bütün şehir enkaz halinde. Ve o gece karanlığında bu yüklük kenti aydınlatan sadece gökyüzündeki hilal. Ve bu öyle bir hilal ki büyük tabii. Gözünden akan kocaman bir damla gözyaşı var. Ona engel olamıyor hilal. İşte böylesine duygusal bir çizim İlyas Makris'in depremini hemen ardından çizip yayınlattığı, gazetesinde yayınlattığı karikatür. Evet, çok duygulandırıcı bir karikatür gerçekten İlyas Makris'inki. Uh -uh, uh -uh, siyah beyaz. Ee, yine yürekleri sızlatan bir diğer dayanışma karikatürü. Bir başka komşumuzdan, İran'dan geldi. Bu karikatür geçtiğimiz yıl, geçen yıl Uluslararası Turan Selçuk Karikatür Yarışması birincisi. İsmail Babay'ın bir karikatürü. Babay şöyle yazdı karikatürünü gönderirken. Lütfen acınıza bizi de ortak edin. Biz her zaman sizin yanınızdayız. İsmail'in bu çok duygusal karikatüründe... Duvarda e, asılı bir çerçeve var e, çerçevenin içindeki fotoğrafta da e, bir e, çift var yaşlıca orta yaşlarda diyeyim bir çift bir kadınla bir erkek herhalde e, bu bir mutluluk anlarında çekilmiş e, fakat ne yazık ki duvarı da boydan boya yaran fay yarı e, var o da tam fotoğrafın ortasından geçmiş. Ve bu çerçevede bu e, fotoğraf ikiye bölünmüş. Fotoğrafın duvara hala asılı kalan bölümünde adam umutsuzca kollarını aşağıya doğru uzatmış. E, hızla aşağı doğru düşmekte olan e, öbür yarısını çerçevenin yani kadını yakalamaya çalışıyor. Kadın da kollarını e, uzatmış fakat işte maalesef yakalayamayacak herhalde, kurtulamayacak, kübutsuz bir şekilde sonlanacak gibi. Böylesine gerçekçi ve duygusal bir karikatürle bize desteğini iletti sevgili dostumuz İsmail, İsmail Babay. Babay. Babay. Evet. Ee, şimdi... Bu dostlarımızdan, komşularımızdan destek ve anlayış karikatürleri böyle gelirken bolca Fransa'dan kendisini saygısız dergi diyorum, öyle çeviriyorum, alt başlığı öyle çünkü, tanımlayan Charlie Hebdo'dan yine çok provokatif bir karikatür geldi. Bu karikatür sosyal medyada çok büyük tepki gördü. Aslında Charlie Hebdo yönetiminin de tam aradığı bu olsa gerek yani bu tepkiyi yaratmak sansasyon olsun, tepki olsun ve ben tamamen kendi ifademle saygısızlığı hadsizliği diyorum en uç noktaya kadar götürmek. Bunun ucu bu saygısızlığın ucu hiç yok gibi bir şey yani sınırsız diyorum bana kalırsa. Şimdi Türkiye'de deprem başlığı altında yayınlanan bu karikatürdeki sosyal maddiden çokça e, üzerinde yazıldı. Enkaza yani dönmüş binaları görüyoruz. da problem yok. Karikatürün altında ise şöyle bir ibare var. Artık tank göndermeye gerek yok. Öyle yazmışlar. E, bu karikatüre, e, yani yorum yapmayacağım, bu karikatüre çok sert bir yan yine başka bir karikatürcüden geldi. Başka karikatürcüler de aslında yanıt verdiler. Onlar da bir şeyler çizdiler ama Kübalı çizer Jorge Sanchez Armas gerçekten çok sert bir karikatür çizmiş. Lübnan'da yayınlandı bu karikatür. Almaya'dan internet gazetesinde yayınlandı. Ve karikatürde Charlie Hebdo'nun bu Olay yaratan karikatürünü imza atan karikatürcüsünü iş başında görüyoruz. Çalışma önünde oturmuş deprem karikatürünü çiziyor. Tanıdık bir figür bu. Siyah üniformalı, kolunda gamalı haç bandı var. Bildiğimiz Adolf Hitler. Karikatürcü Armas her nedense Charlie Hebdo'daki bu karikatürü yabancı düşmanlığı ve naz nazilikle ilişkilen vermiş yani bunun adı mizah değil bunun adı senofobi yabancı düşmanlığı, nazilik diyor ee, görüldüğü gibi bir karikatür bazen maksadını aşıp ne biçim e, farklı yorumlara yol açabiliyor ben e, Charlie Hebdo üzerinin böyle bir yorum beklediğini gerçekten hiç sanmıyorum <gülüyor> acaba kızmış mıdır diye de e, düşünmeden duramıyorum Valla memnun da olmuş da. da olabilir. Çünkü jurnal irresponsabli diyor. Yani sorumsuz. Sorumsuz. Dergi, alt baş, başlığı. Ve prov, provokatif de diyebilirdi. Yani Charlie Hebdo genellikle provokasyon yapmasıyla bir hayli dikkatimizi çeken bir yayın. Ama kendisinin şeye benzetilmesi Hitler'e benzetilmesinden mutlu olmuş mudur acaba? Yani <gülüyor> Keşke itiraz etse. Evet. O zaman işte görüldük. Neyse yani e, aslında bütün kültürlerin kendilerine göre bir mizah anlayışları var. Bakın e, Japonlar, Japon karikatürcüler e, 11 Eylül'deki o iki kulelerin vurulması e, ardından tam iki yıl beklediler. Hiçbir karikatür çizmediler. E, sadece saygı e, için yani kurbanları olan e, saygılarından ötürü. Ve Charlie Hebdo'nun da ilk provokasyonu e, değil bu. Değil, evet, evet, İtalya'daki depremde de işte e, makarnalı bir karikatür çizmişlerdi. Domates soslu falan filan Nazanyalı bir karikatür çizmişlerdi. E, devam edeyim. Frans e, West gazetesinde yayınlanan bir karikatür. Emmanuel Chonu Chonu kutluyor. E, bir e, tipik mafya babasını e, deprem enkazının üzerine yerleştirmiş. Arama kur, kurtarma ekipleri kepçenin altında ve enkazın içinde e, can hırs çalışıyorlar. E, ki enkazın içinden de yardım is, e, isteyen bir yer var onu da görüyoruz. Enkazın tepesinde de e, bir horoz gibi böyle e, kalıntıların üzerine tünemiş. E, fütursuzca bakılan bir adam var, siyah güneş gözlüklü, kaytan büyüklü saçları jöleli, e, üzerinde de çizgili bir takım elbise var. Tipik bir mafya babası. Ağzında ee, puro. E, ağzında evet, kocaman bir puro. puro Ve bu adam ha. serzenişte bulunuyor. Asıl diyor depremdir inşaat normlarına uygun olmayan. Çaresizce böyle ellerini de iki tarafa, iki yana açıyor. Yani, evet, evrak, çantası, evrak çantasının üzerinde de Türk bayrağı var. Evet, evet. Ee, yani onu da kondurmuş ki neresi olduğu belli olsun diye. Uzaktan böyle görünüyor herhalde. Binaların çökme nedeni e, deprem normlara uymuyormuş. E, aslında e, şöyle diyeceğim, Şorlu'nun... E, Şeyi, e, tiplemesi bizim normlarımıza da uymuyor. Yani o bir mafya babası çizmiş. Fakat e, oralın çizdiği tip e, karikatürde tamamen yerli ve milli bir e, karakter. Tam bir böyle kalan e, ceketinin mendil cebinden böyle e, düzgünce ütülenmiş beyaz mendili ve ona e, yani siyasetçi ya da iş insanı havası veren e, Duruşu elbisesi, göğsünü böyle germiş, ellerini arkasına kavuşturmuş, kaşlarını çatmış, ee, insanları böyle teskin ediyor. Hiç merak etmeyin, en kısa zamanda her şey eskisi gibi olacak, diyor. Hı -hı. Burada Radyo, az, evvel, az evvel bahsettiğiniz e, karikatürdeki cümleler aslında neredeyse birebir olarak gerçek oldu. Çünkü Hatay'da yıkılan Rönesans rezidansın tutuklanan müteahhitti. Tam olarak böyle bir açıklamada da bulundu. Rönesans Rezidansı'nın neden yıkıldığını ben de bilmiyorum e, demiş. E, depremi, e, depremin dalga boyuna bağlamış. Yıkımı. Tabii tabii. Normlara uygun, evet. uygun değil. Standartlara uygun değil deprem. Tabii. Kelimesi kelimesine aynı neredeyse. şunu. Hemen evet. çizimine. Gerçek ha, ha, hayat gerçeği nasıl, nasıl derler? Karikatür yani, gerçeği takviz ediliyor. <gülüyor> Yok. E, hayat, gerçek takliden, gerçek karikatürü takviz ediyor. Evet. <gülüyor> evet. Evet. Yani. Bir de e, ne diyeyim artık? Görünen kula, köy kılavuz istemiyor. E, e, oralın karikatürün altında en büyük felaket e, notu düştüğünü söylemiştim değil mi? <gülüyor> yani Yok, bu her, yani şeyin, evet. her şeyin eskisi gibi olacağı dedettiği tiplemesine dedettiği karikatürün altına tanıran e, en büyük felaket diye bir not düşmüş. E, o da çok önemli bir not aslında. <gülüyor> başlık evet başlık sayılabilir. Evet e, efendim evrenselde Sefer Selvi o dört karelik bir e, karikatürle e, şimdi siyasetin sırası mı sorusuna yanıt aradı. Dört, karika, dört karelik karikatürün ilk karesinde Kemal Kılıçdaroğlu, değil mi? ona benziyor, ee, öyle bir siyasetçi karşısında bekleyen e, yetkiliye soruyor. Ormanlarımız yanıyor. Nerede yangın söndürme uçakları? Yetkili çok kızıyor. Şimdi siyasetin sırası mı? İkinci karede siyasetçi e, bu kez e, şiddetli bir yağmurun altında. Ee, yine e, yağmurluğunu da giymiş olan e, aynı yetkiliye e, çıkışıyor. Dere yatağını imara açtınız. Onlarca canımızı sele kurban verdik. Yanıt yine değişmiyor. Hiç sırası değil. Üçüncü kareye geçtik. E, kayıplar artıyor. Aşı nerede? Maske nerede? Diye soruyor e, siyasetçi. Yetkilinin öfkesi yüzünden okunuyor bu kez. Pandemide sırası mı? Çene maskesiyle beraber evet. Ha, evet evet çene maskesi. Evet son karede artık arka, arka planda yıkık binaların enkazlarını görüyoruz. Nerede olduğumuzu anladık tabii. Siyasetçi e, Kemal Kılıçdaroğlu'na benzetiyorum bunu. Artık yetkiliye de arkasını dönmüş gidiyor. E, bir parmağını da böyle e, kaldırmış söyleniyor. İnsanlar enkaz altında nerede kaldı bu devlet diyor. Yetkili de bu kez parmağını sallıyor. O da tehdit ediyor. Sırası mı ya depremde siyasetin? Hakikaten yani. Yapılır mı? Evet yapılmaz. <gülüyor> yapılmaz. Ee, geçen hafta karikatürlerini anlattık. Ee, Muhammed Şengöz ki e, 99 depremini e, tamamen içindeydi, yaşamıştı. Ee, o da e, kolları sıvadı, yardım için çare arıyor, yetim kalan çocuklar için ne yapılabiliriz falan diye düşünüyor. Ee, 99 depreminden sonra Adapazarı Enka okullarında bir e, özel bir eğitim programı düzen yapılmıştı. Ee, Biz de 10 yıl boyunca e, pedagoglarla birlikte e, öğrencileri, oradaki yetim kalan çocuklara ki Japonlar, Japon karikatürcüler, yabancılar, plantü falan da gelmişti. Ee, ...bu okullarda atölye çalışmaları yapmıştık. Ee, Feneri çok erken ama Muhammed ilk fırsatta aynı çalışmaları deprem bölgesinde başlatmak istiyor. Bunun ama için kitap, de gelişimleri başlamıştı. Pardon, kitabını da yazmıştı değil mi zaten? Tabii, tabii. tabii. Oradaki, geçen haftaki karikatürleri de oradan almıştım zaten. Ee, ön sözü de çok etkileyiciydi o kitabın. Evet. Muhammed hafta içinde de bolca karikatür çizdi. Hakikaten yani her gün neredeyse bir karikatür çizdi. Kafasını boşaltıyor. Ben bir tanesini aldım burada. Küçük bir çocuk. Bir adamın karşısında görüyoruz onu. Adam gayet sevecen bir şekilde çocuğun kafasını okşuyor. Söyle bakalım büyüyünce ne olacaksın? Çocuğun cevabı son derece manidar değil mi? Geofizikçi. Evet, çocuk jeofizikçi olmak istiyor. Neden acaba? CEO fizikçi yani CEO. Evet. C -E -O. Ha, CEO fizikçi. Peki ben jeofizikçi olarak okudum, okumak <gülüyor> istiyorum ama <gülüyor> CEO da ayrı bir doğru. CEO doğru fizikçi var. olmak. Evet, istiyor. şirket evet. yöneticisi. Fizikçi, CEO fizikçisi. Peki. Öyle olsun. Başarılar dilerim. Evet. Ee, Suriyeli bir karikatürcü Suriye'ye geçelim biraz Morhaf Yusuf e, O kendi ülkesinden e, Çok acı bir gerçeğe e, Dikkat çekmiş e, Yusuf'un karikatürünün kahramanı O da küçük bir çocuk Yanlayak e, Yama belbiseler giymiş Odasının duvarına e, dayanmış Boyunu ölçtürüyor e, Çocuk Yıllar içinde boyattıkça ebeveynleri de duvara yılları ve başlarından geçen olayları gösteren e, çizgiler atmışlar çentikler. E, 2012 yılında herhalde henüz daha bebekmiş. 50 santim falanmış. İlk kez ölçülmüş. 2013 yılında ölçüldüğünde savaş varmış. Savaş diye yazıyor. 2015'te yıkı. 2017'de çocuk biraz daha büyüyor. Kaçırılma. 2018'de kayıp. 2019'da göç. 2020'de Hepimiz biliyoruz pandemi. Ee, çocuk boyattıkça felaketlerin nevi değişiyor, sayısı sayıları artıyor. 2021'de deprem, 2023'te de sel baskını diye yazmış. Belki tarihler sıralı değil e, çünkü bu karikatürün tarihi 2020. E, fakat o da öngörmüş yani e, çizer. Morhaf Yusuf <gülüyor> öngörmüş. E, çocuk şimdilerde 11-12 yaşlarında olmalı. Ve e, en az yaşı kadar çok sayıda faciayı görmüş. Ne diyeyim? Ben diyorum ki birkaç yıl sonra boyu e, boy uzamayacak artık. Evet. Dayan diyorum. Dayan. 6-7 yıl daha dayan. E, bitecek bunlar. Peki ben e, bu hafta programı biraz iyimser, umut veren karikatürlerle sonlandırmak istedim. E, Ali Şur'un karikatürü. Az da olsa böyle bir mesaj içeriyor. Ee, karikatürde enkazın karşısında bulduğu bir iskemleye çökmüş, boz, e, boş gözleriyle böyle yıkıntılara bakan yara bere içinde bir adam görüyoruz. Kafası sargılı, kolu askıda. Ee, adam kara kara bir şeyler düşünüyor. Ee, düşünce balonu var çünkü tepesinde. Ee, adamın arkasında ise beyaz önlüklü bir e, doktor var. Besbelli adamın sargılarını o yapmış. Ee, elindeki sargı beziyle e, bu kez adam yükselmiş, doktor yükselmiş. E, Yaralı depremzadenin üstündeki düşünce balonunu sarıyor. Yani bu depremzadenin kara düşüncelerini onarıyor, sarıyor. Depremzede. Evet, depremzede. Evet. Evet yani ee, çok çarpıcı tabii bu da yani evet. bu gibi düşünce balonunu sarıp sarmalıyor. Çok ilginç bir karikatür olarak buldum. Aslında çok da önemli bir noktaya parmak basmış Ali Şür. Şimdi artık yaraları sarma zamanı diyoruz. Umutlarımızı da tüketmiyoruz. Evet. Son olarak Brezilya'da Carlos Alberto da Costa Amorim Hamurim diye imzalıyor karikatürlerine. O da bir dayanışma karikatürü yolladı. E, orada karikatürde enkaz yığını, beton ve demir parçaları, onların da ortasından çıkan yeşeren minik bir e, dal görüyoruz. E, bir zeytin dalı olarak düşünüyorum ben. E, yapraklarında ise bir tanesinde hop e, sözcüğü okunuyor. Yani umut. Yani Amorim enseyi karartmayın diyor. Biz de umudu yitirmeyeceğiz tabii. <gülüyor> Ama yeniden tanıdığı karikatürne dönecek olursak ee, hiç merak etmeyin her şey eskisi gibi olacak diyen felaket tiplemesini de artık tarihin çöp tenekesine göndermemiz şart diyorum. Evet zaman geldi şey... de çoktan evet. geçti bile evet. Kesinlikle. Kesinlikle. Hiçbir şey eskisi gibi olmamadı Diyorum. Evet sen notlarını da internet e, sitemizde yayınlayacağız. Bu konudaki hem karikatürleri hepsini hem de açık adı e, web saytında e, bu karikatür konusunda yazdığın notları da yazılı olarak koyacağız güzel Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bir tane seçelim ama yine de değil mi? İmkansız bence seçme. Hepsini bir de ama bilmiyorum. Hep, hepsini koyalım peki. Belki de o son, yani şimdi fikrimi umut, umut karikatürü değil mi? Umut karikatürü. Evet. evet. O Sonuç güzel bir oldu. güzel bir mesaj. E, hiç değilse programı da böyle sonlandırmış oluyoruz. E, evet. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Size de kolay gelsin. Çok teşekkür ederiz. Hepimiz için. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzal Rozental ile haftanın karikatürleri. Açık, Açık Gazete da. Evet Açık Radyo burası 95.0 AçıkRadyo.com.tr ve Açık Gazetesi onun depreme ağırlık verdiğimiz programlarımızdan bir diğerini de sürdürüyoruz şimdi elimizde sayısız haber ve yorum var onlardan bir kısmına daha devam ediyoruz şimdi sizinle paylaşmayan saat onu tam 4 dakika geçerken bir e, OHAL'in ilk kararnamesi de yayınlanmış değil mi isterseniz o son dakika haberi onunla başlayalım Evet, 9.30 itibariyle Biyanet'te gördük bizde e, gerçekten son dakika haberi diyebiliriz OHAL ilanından sonraki ilk kararname sağlık tedbirleri alanındaymış e, sağlık alanında alınan tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi diyor Biyanet e, kararnameye göre o hal süresince Adıyaman, Hatay ve Maraş ile Antep'in Islahiye ve Nurdağ ilçelerindeki serbest eczaneler ilaç takip sistemi işlemlerinden Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde muaf tutulabilecek deniyor. Tutulabilecek Mesleğin... ne demek ya? Yani niye tutulacak denmiyor da tutulabilecek deniyor onu da anlamadım. <gülüyor> evet bilmiyorum haberin dili de böyle yani herhalde kararname böyle değildir diye düşünüyorum. Ama emin de değilim. Mesleğini serbest olarak icra eden eczacılar ile tıbbi cihaz satış merkezi, optisyenlik müessesesi, ısmarlama protez ve ortez merkezi, işitme cihazı merkezi veya diş protez laboratuvarı olarak faaliyette olan işletmelere ohal ilan edilen illerde ohal süresince yani 3 ay boyunca valilik tarafından uygun görülen mekanlarda veya mobil araçlarda Sağlık Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde faaliyet izni Verilecek denmiş. Evet ancak kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaç talepleri reçetelerin defter kayıtları düzenli olarak tutularak ve matbu düzenlenen reçetelerin bir nüshası saklanarak karşılanacak diye de devamı var haberi. Evet bir de önemli bir e, soru var. BBC'den BBC Türkçe'den bir haber günce ak pamuk imzasını taşıyor. Depremzede ve refakatsiz refakatçisiz çocukların ne durumda olduğu soruluyor. Bu son derece önemli bir soru. Çünkü yüzlerce hatta binlerce çocuktan bahsediyoruz. Depremden etkilenmiş olan ve en yakınlarının da kaybolması ihtimali çok yüksek olan, henüz enkaz altından bile çıkarılmayan Yeni çıkarılanlar, böyle refakatçisi olmayan çocuklarla ilgili aile ve sosyal hizmetler bakın Derya Yanık Perşembe akşamı açıklamış tüm tedbirler alındı hiçbir telaşa gerek yok demiş. Ya hep bu tarz açıklamalar yapıyor. Hiçbir telaşa gerek yok. Her şey yolunda. Sürekli bunu söylüyorlar ama tabii herkes endişeli bir yandan. Yalnız endişeli olmakla da kalmıyor. Bir de bu açıklamayı Biraz tehlikeye atan, daha doğrusu biraz zihinlerde soru işareti yaratan açıklamalar da var. Mesela yani Bakan Yanık Perşembe akşamı tabii Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na TRT yaptığı açıklamada biz bakanlık olarak barınma ihtiyacı olan çocuklarımızla ilgili her türlü tedbir aldık diyor ama gerek deprem alanlarından, sahadan gelen bütün arkadaşlarımızın da anlattığı pek o kadar garanti altında olmayan, baş, baş durumda olan çocuklardan da bahseden haberler olduğu gibi Darül Acize Bakanlığı şey başkanlığı Darül Acize Başkanlığı Perşembe günü bir açıklama yayınlamış. Bakanlığın açıklamalarına ek olarak kuruma bağlı çocuk yuvasında gönüllü çalışma taleplerinin pandemide başlayan uygulama gereği kabul edilmediği, süt annelik uygulamasının kurumda uygulanmadığı, içinden geçilen süreçte gönüllü psikolojik danışman taleplerine karşılık verilmediği, çocuk yuvasına ziyaretçi kabul edilmediği yazılmış ve çocuk hakları savunucusu Hatice Kapusuz, bakanlığın soru yok, sorun yok şeklindeki tavrına da dikkat çekip, İyi işleyen bir düzen varsa da bunun bilgilendirmesinin yeterli olmadığı söylenebilir demiş. Yani Bir de örnek vermiş. Bakanlığın devreye soktuğu 10 tane telefon hattı var. Bu hatların gerekli kapasitenin altında olduğunu görüyoruz. Çünkü 10 ilde gerçekleşen çok büyük bir afet yaşıyoruz. Mevcut çocukları yakınlarıyla, bakan, bakım verenleriyle buluşturacak sistemin Henüz yeterli düzeyde olmadığını görüyoruz diye de eklemiş. O kadar kolay bir açıklama değil yani şeyi. Evet hastanelerde ailesiyim yakınıyım diye hiç kimseye çocukların te teslim edilmeyeceğini de edilmediğini de söylemiş. Ama tam da bu konuda zaten endişeler vardı. Evet, aynen Çünkü öyle. kimsenin üzerinde kimliği yok vesaire zaten her yer kaos. Hastaneler dahil olmak üzere. Böyle bir sorundan tabii söz ediliyordu. Bir de koruyucu aile meselesinden de söz etmiş. Çünkü depremin üçüncü günü koruyucu aile olmak isteyenler e-devlet üzerinden ya da deprem bölgesi dışında ikamet ettikleri için aile ve sosyal hizmetler müdürlüklerine başvurabilecekleri yönünde bir basın açıklaması yayınlandı demiş. Ki bunun üzerine basında da yer aldı çok kısa sırada 90 bin kadar başvuru olmuş e, koruyucu aile olunabileceğine dair ama bu gerçekten kontrol edilebiliyor mu diye bir başka e, sorun da vardı pek bu buna dair bir açıklamada yoktu evet tabii bu ayrımcı ve çok kaygı verici bir takım açıklamalarda devam ediyor özellikle de işte Ümit Özdağ Suriyeli hırsız e, diye bir açıklaması olmuştu. Sosyal medya hesabından bir video yayınlamıştı. Zafer Partisi Genel Başkanı. Mavi yağmurluklu Suriyeli canlı yayında itfaiye erinin telefonunu çalıyor diye bir iddiada bulunmuştu. Tam anlamıyla yanlış bir yalan bir haber olduğu ortaya çıkmış. <gülüyor> Hem de kuyruklu yalan denir ya öyle de bir yalan. yani Evet yani çünkü telefon çalan Suriyeli diye hedef gösterdiği Abdülbaki Bozdağmış adı şöyle bir açıklama yapıyor Ümit Özdağ yaptığı halkı iç karışıklığa sürüklemektir Ümit Özdağ Allah'a havale ediyorum bugün bana attığı yalan iftira için konuşuyorum bana Suriyeli hırsız demiş ben ne Suriyeliyim ne hırsızım Türk vatandaşıyım hırsız hiç değilim Diyanet Vakfı'nda hafız biriyim 2-3 gündür Maraş'a Hatay'a Malatya'ya yardım götürüyoruz telefonum da burada ben sadece telefonumu arka cebimden aldım, ön cebime koydum. Bu provokatörlükten başka bir şey değil. Bu zamanda halk perişan halde, enkazın altında cesetlerimiz, yaralılarımız var. Bu durumdayken bile siyaset yapıyorsun ya, seni Allah'a havale ediyorum, hukuki bütün yollara başvuracağım ve buradan gelen parayı deprem zedelere bağışlayacağım diye bir açıklama yapmış. Bu hakikaten çok son derece çarpıcı bir açıklama. Tabi sadece bu da değil bir, birkaç tane böyle e, paylaşım yaptı her birisi çürütüldü Ümit Özdağ gerçek bir provokasyon makinası gibi çalışıyor bütün öfkeyi mültecilere Suriyelilere yıkmaya e, çalışıyor. Son derece tehlikeli bir şey tabi Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı da şikayet üzerine Ümit Özdağ hakkında iftira suçundan soruşturma başlatmış aynı şekilde bir başka e, provokatif e, açıklama var video gene var sanıyorum bu da e, artık gerçekten aldığımız bir haber Adıyaman'da Afganistan uyruklu birinin enkazın, enkazdan çıkarılan bir cesedin kolunu kesip altınını çaldığını iddia eden Uğur Kardeş diye birisi ben bilmiyordum ama Master Chef şampiyonuymuş bir oyunun şampiyonu herhalde gözaltına alınmış Soylu e, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kardeşin gözaltına alındığını isim vermeden duyurmuş yani e, videoda şöyle demiş. Ellerime bakın günlerdir enkazdan bedenleri çıkarıp arkaya koyuyoruz filan diye anlatıyor. O, i̇şte Allah kahretsin ya filan demiş. E, Süleyman Soylu da isim vermeden açıklama yapıyor. Videoyu çeken kişi Adıyaman'da gözaltına alındı biraz önce bir video seyrettim seyrettim video da okumuş yazmış büyük şehirlerde yaşadığı çok açık belli olan videoyu çekiyor insan gibi de konuşuyor biraz önce Adıyaman'da göz altına aldık demiş. Ama tabii bu çatışma iddiaları filan da devam ediyor. Depremin ardından Antakya'da güvenlik sıkıntısı yaşandığı belirtiliyordu. Yani Artı gerçekten bir haberdi. Avusturya ve Almanya'dan gelen kurtarma ekipleri de çalışmalarını askıya aldıklarını geçici olarak söylediler. Avusturyalı bir sözcü bazı gruplar arasında çatışma çıktığını ve kendilerini de e, emniyet için bir yere attıklarını söylemişti. İçişleri Bakanı ona da bir cevap vermiş ve Almanya ve Avusturya ekiplerinin güvenlik gerekçesiyle çalışmalarını ara vermesiyle ilgili bu millete bu kadar iftira atılır mı demiş. Yine her şey yolunda denmiş yani. Evet ayıp değil mi demiş neymiş Avusturya'nın arama kurtarma ekibi DARP iddiasıyla görevi bırakmış. İlk günden itibaren 416 olay meydana geldi. Deprem olmadan önceki 6 günde ise 586 olay meydana gelmiş diyor. Dünkü özet programımızda da değinme fırsatı bulmuştuk buna. Ayıp değil mi? Bir millete bu kadar iftira atılır mı? Ülkemizin en zor zamanında tüm dünyanın en büyük depremi olarak adlandırdığı bir zaman içinde elime bir fırsat geçirdim. Acaba siyaseten bir şey çıkarabilir miyim diye canı çıksın siyasetiniz teyvini kullanmış. Evet öte yandan da PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Cemil Bayık deprem felaketi nedeniyle Türkiye'de herhangi bir saldırı gerçekleştirilmemesi için askeri güçlerine çağrıda bulundu diye de bir haber var Rudal.net haber sitesinden. Evet Ermenistan sınır kapısı da 35 yıl sonra deprem bölgesine yardım için açıldı haberi vardı artı gerçekte Ermenistan'da hazırlanan 5 tır yardım malzemesi. Ülkeye işte bu 35 yıldır kapalı olan sınırdan girmiş. Sınırdaki Alican Köprüsü'ne gelmiş. Margara Köprüsü'ye de geçiyormuş. Ermenistan heyeti resmi işlemlerini ardından deprem bölgesine hareket etti deniyor. Bu işte Karabağ meselelerinden dolayı kapanmıştı hatırlanacağı üzere. İlk kez böylelikle açılmış oldu. Suriye'de de. Suriye'ye de zaten çok fazla yardım gerekiyor. Buraya da araçlar gönderilmeye başlanmış. Yeni sınır kapılarının da açılması gündemde diye. Bu da independent Türkçe'de vardı böyle bir haber. Evet ve şey yani Suriye'de 5 milyondan fazla kişinin evsiz kalmış olabileceği haberi de bir, bizzat evet. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden gelen bir açıklamaydı. Evet ayrıca zaten... Suriye'de bir devlet olmadığını da hatırlatmak. Yani bizde öyle veya böyle bütün sorunlarına rağmen bir devlet mekanizması var. Suriye'de muhaliflerin kontrolünde. Bir kısmı Rojava Kürtlü Hareketi'nin kontrolünde. Bir kısmı farklı muhalif grupların kontrolünde. Ama resmen bir devletin olmadığı bir yer orası. Zaten sınırları kapalı. Denize kıyısı yok. Zaten daha önce... Covid döneminde de e, çok sert vurmuştu. Bölgeye aşılar yapılamıyordu. Yoksulluktan kaynaklı. Bir kolera salgınından yakın zamana kadar söz ediliyordu. Bir de üzerine deprem vurmuş durumda. Ki esat güçleri tarafından da çokça bombalanmış olan yerler. Bunların bir evet. kısmı. E, felaket felaket üstüne aslında. Evet. Suriye'de. yani her iki, Türkiye'de de Suriye'de de yani milyonlardan bahsediliyor evini kaybetmiş olanlar. Tabii özellikle de mülteci ve göçmenlerin durumunda... İki kere gelmiş olan yani bir kere evlerini barklarını terk etmek zorunda kalmış olanların kaderin sonsuz garip bir cilvesi sonucunda ikinci defa yerlerinden yurtlarından olması gibi büyük boyutlu bir trajedinin yaşandığını da söylemeliyiz. Evet kalan çok az vaktimizde de istersen birkaç şeyden bahsedelim dünyadaki haberlerden. Özellikle de tabii her zaman çok sık vermeye çalıştığımız iklim ve çevre ekolojik kriziyle ilgili olarak da haberler gırla gene tabii özellikle mesela yeni BBC'nin şirket raporlarından yaptığı bir analizin sonucu gerçekten dehşet verici bir grafik var ve 200 milyarı doları aşmış durumda petrol büyük petrol şirketlerinin karları Ekinor, e, Ekinor var mesela Hollanda'da adını bile değil. Statoil'den devlet petrolünden Ekinor diye şeysiz, masumane görünen bir isme geçmişti Norveç'in 23 milyar dolar kazanmış BP 28 milyar Total Enerji 36 milyar Chevron 37 milyar Shell 40 milyar ve Exxon Mobil'de 59 milyar dolar. Karları yani Bill McGuire'da Volkan bilimci ve çevre bilimci e, kim bilimci diyelim profesör, emeritus profesör şey diye yazmış bu insanlar demiş bu şirketlerin sahipleri e, yoksulları mahvediyorlar ve gezegeni de mahvediyorlar ondan sonra da kendileri şampanya patlatıp bütün kahkahalar içinde bankaya, bankalara koşturuyorlar paralarını istifledikleri paralarını. Umarım Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin çok küçük ve rahatsız hücreleri olur her biri için. Bu, bu şirketlerin CEO'ları ve baş yöneticileri için diye bir haberde bulunmuş doğrusu birkaç tane de çok çarpıcı haber var. Sadece uğursuzluk getirmek, sizin söyleyebilmek için şöyle bir üstünden geçelim. Fazla bir yorum yapacak ne vaktimiz ne de halimiz var. Ama Science Alert'te çıkan bir araştırma var. Yeni bir araştırma. Dünyadaki ağaçların türleri konusunda çok insanlığa çok ciddi bir uyarı geldiği belirtiliyor. Ağaçların daha önceden hesaplandığından çok daha büyük bir şekilde tür kaybına uğrayabileceği ve şu anda tehlikede olan 17.500 ünik yani biricik ağaç türünün tehlikede olduğu ve bunun tabii te tehlikede olan Memeliler, kuşlar, amfibi, amfibiler ve sürüngenlerin hepsinin hepsinden iki kat fazla olduğu ve bunun da dünyayı gerçek bir felakete sürükleyeceği konusunda bilim insanlarının çok ayrıntılı bir haber bu. Ee, uzun süren bir araştırmanın sonucunda 2021'de yapılmış bir araştırma State of the World Trees diye dünyadaki ağaçların durumu hakkında hakikaten şu anda mevcut olan ağaç türlerinin büküte biri yok olmanın eşiğindeymiş. Çok ciddi bir sorundan bahsediyor. Ağaç olmayınca da hiçbir diğer hayvan ve bitki türünün de yaşaması tümüyle tehlikeye düşüyor. Hiçbirinin şansı kalmıyor diye de eklemişler. Öyle bir durumdan bahsederiz. Bir de Norveç'te Arktik bölgede yeni yaban hayatına büyük bir tehlikeden bahseden yeni bir haber var. Oxford Üniversitesi'nde yapılmış bir araştırmada 26 tip pas denilen böcek öldürüldü. Sonsuza, dek, evet, sonsuza evet. dek kimyasallar deniyor. Sonsuza dek kimyasallar evet. Yaban hayatından yepyeni ve büyük bir riskten bahsediliyor. Tabi orada yaban hayatı gidince dünyanın öbür taraflarında da aynı tehlike yaygınlaşarak devam edecek diyelim. Evet buzulların üzerinde bu kimyasallardan bulunmuş son derece tehlikeli ve yüksek miktarda bulunmuş. Buzulların erimesiyle bunların suya toprağa vesaireye karışmasının da hız kazanınca daha çok türü etkileyebileceğini söylemiş bir insanlar. Evet, ve özellikle kutup ayıları gibi canlıların e, yaşama şansları giderek çok azalıyor diye de değişen habitat sayesinde, e, sayesinde ya da yüzünden değil. Bir, bir iki de savaş haberi vererek bitirebiliriz herhalde. Evet bir isterseniz biraz Ukrayna'dan bahsedelim bir de e, Amerika'da e, yaşanmakta olan tuhaf gelişmelerden söz edebiliriz. Rusya'nın 24 Şubat işgalin yıl dönümü ve çeşitli e, istihbarat birimleri Rusya'nın ciddi bir saldırıya başlayacağını, bir taarruza geçebileceğinden söz ediyor. Yani bu 24 Şubat olmasa da her halükarda gelecek aylarda çünkü şu anda bir tür cephe savaşına dönmüş durumda e, Rusya'nın saldırıda bulunacağı o olması zaten Ukrayna'nın. Batıdan gelecek silahlarla bir topraklarını geri almak için taarruz başlatacağını söylüyorlar. Her halükarda baharda kötü bir savaş e, beklentisi yüksek. E, bir yandan da cephede çatışmalar oluyor. Dün e, İngiltere istihbarat Birimi'nin bir açıklaması vardı. Savaşın ilk e, haftalarından sonraki... İlk, birinci haftasından sonra. Evet en büyük Rus kayıpları Rus askerlerin en büyük kayıplarını verdi demiş sadece bir hafta içerisinde bir günde 824 Rus askerinin öldüğünü söylüyor. Bunda da ana sebep olarak bu kayıpların bu 300 bin kadar askeri alım vardı Rusya'da bunlar eğitimlerden geçmişti ama çok kısa süreli tabii birkaç aylık eğitimden geçiyorlar şimdi cepheye gönderilmeye başlanmışlar. E, bu, bu deneyimsiz e, az eğitimli askerlerin ciddi kayıplar vermeye başladığını e, söylüyorlar iddia e, tabii bu e, bu yönde bir de başka e, zaten gazetelerde de Wagner grubuyla paralı askerleriyle yani Rusya'nın e, ordunun arasında bir gerilim olduğundan da. Söz ediliyor. Wagner e, askerleri de ayrıca yine cephede bazı mahallelerde tamamen bu askerler kendini profesyonel diyen paralı askerler e, savaşıyorlar. Öbür tarafta da konskript de, deniyor ya İngilizce'de yani zorunlu olarak askere alınmış evet, olan evet. E, askerler var. Onlarsa amatör e, tabii e, böyle bir durum vardı. Yani günde e, son 7 gün içinde günde 824 e... Savaş kaybı çok muazzam tabii büyük. Kaygı verici bir şey. De, Ukrayna tarafında ne kadar olduğu konusunda bir bilgi yok. Ama to topluca yani pevkalade büyük bir kanamanın devam etmekte olduğu ve giderek de tehlikenin ve pacianın büyümekte olduğunu da bir kez daha hatırlatıyor bu rakamlar bize. Öbür taraftan bir de... Ufolar meselesi ya, var, evet. değil mi? Bir de değil ufolar de. başımıza e, çıktı. E, e, zaten Amerika ile Çin arasında Tayvan üzerinden de çok ciddi bir askeri gerilim olduğunu e, geçtiğimiz haftalarda sık sık bahsetmiştik. Şimdi de e, bir tür e, neden ne istihbarat faaliyeti olarak balonların uçmasından söz ediliyordu. Geçen hafta bunları da verdik. Bir tane Amerika Birleşik Devletleri'nin hava sahası üzerinde bir tane de Latin Amerika'da. Çin balonu e, bulunmuştu. Bu Çin balonlarından bir tanesini Amerika düşürdü. E, daha sonra bunun istihbarat e, toplamak için yapıldığını ve askeri üstlerinin tepesinde uçtuğunu söylemişti. Ardından bu hafta sonu arka arkaya üç ayrı e, UFO den, deniyor. Bu balon da değil. O nedenle an, an, e, neydi? An Identified an object. An yani, Identified ne Od olduğu Od bilinmeyen e, aslında araç e, anlamına geliyor. Bunları da düşürdüler. Bir tanesi Alaska'nın üzerinde görüldü ve e, savaş uçakları tarafından düşürüldü. Ardından Kanada'dan e, geldi. Kanada semalarında görülmüş. O da savaş uçakları tarafından düşürüldü. Şimdi sabah saatlerinde vardı. Bir başkası bu sefer Michigan e, üzerinde e, görülmüş. E, o da e, düşürülmüş. Bu geçen hafta düşürülen Çin balonuyla birlikte düşürülen dördüncü işte ne denir araç olmuş durumda ama bu aracın ne oldu e, belli değil bir araba büyüklüğünde olduğuna dair sadece Guardian'da bir haber vardı e, hangi faaliyetleri bulunuyor nasıl bir teknolojisi var belli değil henüz evet savaş ve çatışma haberlerinin sonuncusu olarak bir de şeyi de verelim e, Amnesty International Uluslararası Afa Örgütü 9 Şubat'ta aslında bir bir e, şey Bildiri yayınladı ve Azerbaycan'ın Laçin koridorundaki ablukasının binlerce kişinin hayatını e, tehlikeye düşürmekte ha. ve tehlikenin atmakta olduğunu söylüyor ve derhal kaldırılması gerekir diyor. Hem e, sağlık sistemi açısından Nagorno-Karabağ'daki sağlık sisteminin çok ciddi... Evet, dağlık, da Karabağ. e, da, dağlık Karabağ'da... E, diye gıda ve yakıt kıtlığı da son safhaya varmış durumda. insan hakları insan haklarına büyük bir darbe ver, veriyor ve Azerbaycan'ın da 3. nokta olarak da Uluslararası Af Örgütü raporunda Azerbaycan'ın da insan hakları yükümlülüklerini Yerine getirmediği ablukayı kaldırmamakla çok büyük bir insan hakları tehlikesi yarattığını da söylüyor ve bütün ülkelere de bunu derhal kaldırmalarına yardımcı olmaya çağırıyor ee, bu kadar savaş haberin üstüne bir de son olarak şey söyleyelim. Bir seçim haberi var. Kıbrıs Cumhuriyeti'nde dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu %51 oyla eski Dışişleri Bakanı Nikos Histodoulis kazanmış. O haberi de vererek bitirebiliriz bugünkü programımızı. Evet, ilave etmek istediğim bir şey var mı Özdeş? Ee, yok, şu an zaten zamanımız kalmadı. Kalmadı. Ee, ben Deniz Ömer Madra. Özdeş, Özbay ve Ferya Kabil'den oluşan ekiple birlikteydiniz bugün de. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. <Gülüyor>